Sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar. modern sabahlar başlıyor <gülüyor> tep tep tep tep tep tep yeah il savaba savel el petit elle me oh el aynı söyledik Şarkı ya ya söylemez miyiz günaydın Vallahi, günaydın sevgi dilini izler yeniden merhaba demek için bir yeterli <gülüyor> ...muhakkak gereklidir biliyorsunuz ki... bir yeterli yeterlidir evet e... üç yeterli yeterlidir uuu okta hayırdır ne oldu hafta sonu biraz sert geçti ee, ee, ne oldu ya ne bileyim böyle ha mikrofonlar şey değil mi mikrofon Patlangıç mikrofon modeli mi olmuş bakayım teradı değil ha yerlerden kaynaklı bir problem var efendim kaynaklı hayır senden kaynaklı hayır yok, yok, benden güzel, kaynaklı. Güzel, güzel, güzel, güzel güzel güzel güzel moral bozma yok moral bozma yok gayet iyi gayet iyi her şey çok güzel yolunda devam ediyoruz evet hocam günaydın bir kez daha 8-12 yaptık saatimizi ee, kolay olmadı tabii ki 8.12 yapmak. Baya burada bir sürü kişinin emeği geçti 8.12'de. Değil mi? İsterseniz onların isimlerini sayarak başlayalım. Ee, öncelikle e, bu programın yapımında son derece büyük katkıları olan e, değerli kardeşlerimiz var. Ee, yıllardır onların isimlerini sakladık. Aynı e, bu biliyorsun Milli Vanilli'de olan hadisenin bir değişik versiyonu. Yani esprilerin tamamı onlara aitti. Evet. Ee, i̇simlerini verelim istersen. Onu... Ha e Tam yani çok özür demin tam ismi verecekken ben şey yaptım ama acaba programımızın sonda mı versin? Sonunda verelim istersen sonunda verelim öyle daha çünkü rahat olur. Belki çünkü... bir sürpriz yaparlar buraya belki. da gelirler. Evet evet evet. Buraya evet. da gelirler, ee, onları da yayına alırız. Onları da alırız, yayına alırız ve son kez haklarını helal etsinler çünkü öyle bir helallik isteme hakkımız var herhalde. Biz de Tam alalım. anlamadım ben. Ee, yani ne dediğini tam anlamadım ama... ...yani sen var olsan yani, olabilir. Yani helal yani bence bir problem yok. Bence de yok. Bence de yok. Günaydın diyerek bir kez daha başladık. Ee, evet. Yeni bir haftaya. Yeni umutlar. Bir ayın sonu, yeni bir ayın başlangıcı. Neler söyleyeceksin? Hareketli bir hafta sonu geçti Ankara için. Ankara için. Neden ki? Hareketli bir hafta sonu diyorsunuz. Neden ki? Neden ki? Vel evki diyerek sözü tekrar size döndürüyoruz. Neden ki diye bir şey var mıydı zamanda ya? neden? Kalıp mı? Ha. Yok efendim. Bakı kullanan bir, biri Bakayım. vardı ya neden Türk ki? Dil kurumunun bütün... Neden ki diye hmm. kullanan biri vardı ya. Biri, biri muhakkak Neyse. vardı. Birileri muhakkak olmuştur otağı. Doğru. Ee, hafta sonu hareketliydi. Neden ki e, tekrar etmek gerekirse? E, Athena konseri, e, konseri radyo evet. sokağı açıldı. Evet, evet, evet. Ee, şahane bir konser, şahane bir gece olmuş anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla. Ee, ne oldu biz niye gidemedik onu? Almadılar mı bizi? Böyle bir şey oldu galiba. Yo, olur mu ya bilakis. Bilakis. Yani gidemedim. Ben gidemedim kendi adıma. Sen gururun engel oldu. Gururun engel oldu. Gitme kal. Hatta kalk git de diyemedim yani kalk kendime. It. Ben dedim kendime kalk git dedim ya git dedim ama şimdi çok yakında da e, yani şimdi çok yakında dedim çok yakında Atene'yi seyretmem hiçbir şey değiştirmez zaten o ayrı bir konu. Ama bir taraftan da her e, konseri ayrı bir espridir Atene e, Hanım e, Öyle Tabii ki çünkü. tabii. Ama yani insanların hakkını gasp etmek istemedim çünkü benim yaptığım orada gaspa girer. Değişik bir e, değişik helal ve değişik açık. bir gasp anlayışınız var bu kısacık sabah konuşmamızda bu iki kavrama değişik. Baktığınızı anladık. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Elimden geldiğince hakkını vermeye çalışıyorum. Bakın ne? mesela <gülüyor> bir, bir, bir diğer şekilde ispatlamış olduk. Hak, helal Hak. ve gaz <gülüyor> konusu. <gülüyor> evet bayağı bir e, şey. Pazartesi bu konulara girmiş olman. Aa, e, tamamen manidar. Nisan'da yetiştiremediğim bazı şeyler mi var acaba onun evet. huzursuzluğuyla? Nisan'ın son günü, artık Nisan bir şey son günü yok. yaptık yaptık diyerek e, bütün esprileri yapacağız. Onun dışında e, hafta sonu dediğimiz gibi hareketli e, saatler geçti Ankara için. Onları hep beraber yaşadık. E, o hareketli saatte biz pek şey yapamadık. Benim bayağı biz. Durağan. Sokaklara döküldü insanlar ya. Geçti. Niye? <gülüyor> Duranla başlayan. Durağınla başlayan. kelime cümleyi tamamladığın için tamam. sana bu plaketi <gülüyor> armağan ediyorum falan. Benim hafta sonum alıcılı başladı. Alacalı başladı. Pardon. vaca <gülüyor> atlıyor oğlum. Ee... Bir dakika Oktay Bey, siz kimse atlamasın yani. Hani zannediliyor ki sonra atladı. Hayır atlanmadı efendim. Ee, atlanmadı. Onu atlanmadı derken. Double double. combo. Çünkü benim Nisan kotamda dolmamıştı faiz ya onu hepsine. San Francisco. Bugün hesapların çıkarılması var. Çok işimiz <gülüyor> bugün var bugün sevgili dinleyiciler. Daha hesaplar çıkarılacak herkesin. Sonuçta ayın Z raporunu çıkaracağız evet. öyle düşünün. Ayın Z raporu. Çok güzel bir program ismi olarak herhalde her ayın son günü yayınlanmasının garantisini sağladık şu anda. <gülüyor> Ayın Z raporu. Ay. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı e, Obama. Barack Obama'nın biliyorsun şahsi şovu da gerçekleşti. E, tabii Ege e, Kayacan'ın şahsi şovu olduğuna inanıyorsun da. Barack Obama'nın neden şahsi şovu olduğuna inanmıyorsun. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği gecesinde biliyorsun Obama çıkıyor her sene. Ege Kayacan'da e, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde biliyorsun neredeyse her ay çıkıyor. Aynı, aynı. Kafa <gülüyor> aynı. aynı. A kafa aynı, kafa. Doğru, mantık aynı. Bu arada 2 Mayıs'ta tekrar e genç arkadaşımızın Şahsi şov var, if performance oldu. Onu onda hatırlatalım bu vesileyle. Çünkü Obama'nın bir şovuna bundan sonra yani denk gelemezsiniz ama. Leke yani kayıcının şovu her yerde. İki Mayıs'ta olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Dönelim Obama'nın şahsi şovuna Beyaz Saray Muhabirleri Derneği gecesinde e, her sene düzenli olarak e, biliyorsun çıkıyor Hı -hı. gecede e, evet. esprilerini yapıyor, patlatıyor oraya zaten. Ee, bakalım Obama Başkan bu sene ne espri yapacak bu akşam bizi nasıl güldürecek diye gelen pek çok ünlü görmek de mümkün. Neler neler? fire Ne espriler ne espriler? Şey gelmesin dedikleri bu muydu? Ne? zaval mı Yok yok Scarlett Johansson. Scarlett Chance'ın gelmesini dedikleri. Hayır ya o saraya girmesini dedi. E nerede bu saray? Saraya girsin. Saraya adımını atmayacak o aşûf dediye mi bağırdı şey? Aa öyle bağırmış. Alamam Bağır, evet. mı? Evet. Yok öyle, öyle bağırmış, bağırmış, bağırmış. Ben biliyorum ya. Hala bak çınlıyor şeyin, sarayın bütün koridorları. Büyükçe bir saray olduğu için. Akı. Scarlete mi? Scarlete. Scarlete bilmiyorum öyle bağırdım ama e, bu burada yok bu arada doğru söylüyorsun. Ama Kim da gelmesin dememiş miydi? Ya o belki onun da tam garantisi yok. O var çünkü. Ha tamam. O var. Ee, pek çok kişi var. Ee, şöyle bir bakıyorum Beyaz Saray muhabirleri dışında. Herkes orada. E, George Clooney'si, Kim Kardashian'ı. Aman bu George Clooney'de Ondan benim sonra... galiba sinirimi bozmaya başlayan bir adam oldu. Tamam iyi sevimli seviyordum falan yani de. Şimdi hiç böyle bir şey gelmeye başladı. Her yerden çıkıyor çok affedersin ya. Her yerden çıkıyor George Clooney. Öyle o kadar muhalif tavrı var falan filan bir taraftan. Hop bir bakıyorsun zırt orada. Nasıl iş? E, yemek var Fahir. Evet. Yani, yani, yani sonuçta mu karnına muhalefet yapılmaz. İnsan nefsine hakim olacak Oktay. Önce. Ne nefis konusuna da sokma beni pazartesi pazartesi. <gülüyor> Bence de girme girme de. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği en iyi yemeğin verildiği yer diye biliyorum ben. Tabii. meclis lokantası bir bizdeki Beyaz, Beyaz Sarayda'nın muhabirleri Derneği yani, gecesi, gecesi de iki o gecede en güzel e, yemek veriliyor. Yok Eng, yok. Enginar kalbi vermişler böyle zeytinyağlı. Enginar Oo. kalbi mi? Aha. Ona enginar kalbi mi deniyor? İçim küçük, bir kalktı ya. Küçük küçük Niye Öyle. enginar dersin ya? Kalbiye niye sökü, sökülüp de yiyoruz gibi. Yok onun özütü olduğu için enginar kalbi. Ha, özüt desin. Özüt Lop bile değilim. daha iyi ya enginar, enginar kalbi. Aa enginar çok kalbi. hoştur. Ay rahatsız enginar zaten. Niye canım kadın budu yerken sesin soluğu çıkmıyor da enginar kalbi yiyince mi laf oluyor? Bundan sonra kadın budu konusunda da aynı hassasiyeti <gülüyor> göstereceğim. Hayır emin ol. Ee, gizli servis efendim. Ah gizli Yine servis. İnanılmaz. yapmam zaten bunların hepsi. Afedersin hani seks manyağı demeyeyim de şimdi e, şey demin değil, no, değil, değil, değil mi de? Ne de? ya. değil mi? Tabi şalım. Diğimiz gizli serviste de diğim değil mi? <gülüyor> 3 kere sorduğuna göre deme Fahim. <gülüyor> Demeyeyim ben. Bir şey var. <gülüyor> var da <bunda> bir <gülüyor> der, iş var. De diyorum 3 üç kere 3. kere soruyorsun diyeyim mi diye. Bir çekindin falan şimdi gizli servis, gizli servis falan olur filan olur. Her yerden çıkıyor bunlar yani. Ya zaten Obama yapmış Epsi birilerini. Başkan <gülüyor> Obama diyelim de. Ha, böyle mi demiş? Aynen <gülüyor> <abi, gülüyor> öyle yapmış e, eliyle Neredeydi bunlar böyle bir yerde yapmışlar? Kolombiya'da. <gülüyor> Kolombiya'da değil mi? Kolombiya'ya gider gitmez. Bütün ekip dağıttı ya. Hillary Clinton da orada dağıtmadı mı? Dağıttı, dağıttı, dağıttı derken dedi. yani bir şey yapmıyorum yani değişik fotoğraflar no hemen böyle bir TV etmeler falan hemen değişik okumaları açık bir TV etmedin kaldı yani Fine, ne oldu sen hafta sonu ne yaptın <gülüyor> sen sakin geçti dedim ya Anladım ya. <gülüyor> Ona etkisi dışarı... Kafan karışmış senin. Benim kafam Hafta sonundan mı başlattın? Normalde de hafta sonunu böyle bitirmiyoruz Neyi ama... Neyi başlattın? Kafayı, ha. akışını, gün akışını... Akış normal hocam, akışlarda bir değişiklik olmadı. Girdiğin 6. başlık yani. Evet, hangisiydi bu? Başlığın adı. T.B. konusu. Yani... Ya, konusu. <gülüyor> yani, ya sevgili dinleyiciler ne oldu, ne bitti ya? Eee, neyse şu Hillary Clinton konusunu... Şeye Şöyle ya. demiş ileri Clinton değil e, sadece Obama. Obama espriler espriler. E, Bunu da her yerde anlatın siz de bir iki espri çünkü bulamayız. Biliyorsun Kasım seçimine kadar e, yok yok olur mu geçen ne zaman bu ya? Güney Kore'de yapılan nükleer güvenlik zirvesinde mikrofolu kapanı e, sanarak Medvede ve e, Kasım seçimine kadar zaman isterken yakalanmıştı ya Obama. Hmm. Ya bir Kasım'a kadar biraz Kasım. falan filan. Olursa Kasım. Medvedev de şey demişti. Abi demişti olursa Ekim'e kadar. Yani Kasım biraz zor ama olursa Ekim'e kadar. Orada doğru esas espriyi Medvedev medvede patlamıştı da. da işte. Mikrofonu kapalı olduğunda yine Obama. <gülüyor> Obama'ya. Orada alkışı aldı evet. oldu. Evet. Ee, öncelikle onu şey yapmış. Sanki yani mikrofonu daha tören başlamadan espriler başlıyor. Mikrofonu sanki... Açıkmış da. Bu çok acınacak bir şey Barak değil miymiş? Obama bilmiyormuş gibi. Gibi bicesine. Gibi bicesine. Ondan sonra benim ne işim var burada ya? Kim onun altında çıkıp kim kardeşlerine şakalar yapıyorum diye böyle girmiş. Ha, anlamadım tam ne demek istediğini ama. Hmm, ee, moraller bozuk. Moraller bozuk? Ay ağır depresyonda. Ondan sonra Obama. Ondan sonra Kolombiya'da bir fuş skandalına karışan gizli servis ajanlarıyla ilgili olarak da konuşmuş konuşmuş. Hadi artık toparlıyoruz demiş. Çünkü demiş artık demiş gizli servis üyelerini evlerine bırakmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Çok iyi ya. ya vallahi valla bence iyi ya. Bayağı iyi. Bayağı yani bayağı. hiç de öyle laf etmeyelim yani. Hiç şey laf etmedim. İyi iyi. Valla iyi. Valla güzel işte. Yani... Ne kadar güzel. Herkes katır gibi gülüyor yani herkes Tabii katır biraz gibi... yani şey abartısı da var da. Yani. Yemeğin verdiği coşku da var evet. burda da Vay, ay. Ay, dur ya biraz daha gülelim mi <gülüyor> modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar espriler şakalar espriler şakalar 8.27 yaptık saati. E kolay olmadı tabii ki. Yine 8.27 olmasında emeği geçen herkese bir kez daha hem teşekkür ederim hem de onların isimlerini program sonunda sayacağız değil mi Oktay? Ya Fahir sen bana bir, bir takım isimler söyledin ya ben onları hiç tanımıyorum. Kimleri sayarız diye sevgili dinizler. bu şarkı sırasında bir konuştuk da. Bir konuştuk Fahir ya. bir takım isimler söyledi bana. Allah Allah ya tanımıyor musun? Tanımıyorum abi. Allah Allah. Hayır ben. onu tanıyorum. Ya, sen de yani sayıyorum sayıyorum. Demek ki pek şey dinlememişsin. <gülüyor> Hayır bir tanesini sanıyorum o saydın Bir tanesini mi? Ha tamam anladım. Tamam sormamasın ben sana tekrar. Ha o son saydın isim. <gülüyor> Amma. Hayır değil tabii ki. Ya hayır öyle değil. Seyirciler çok özür dileriz. Çok özür dileriz. Çok özür dileriz. Tam anlaşamam. Ver, yalnız bir şey söyleyeyim mi bu e, sen Barack Obama'nın esprileri en, ağır espriler yapmış o adam ben okuyunca o, hakikaten sinirlerim bozuldu. A Ay, vaktimiz yetmedi ki değinemedik çok ya, fazla. De değinemedik. Sen, tamamlı buyurun. G gururumuz. Yok canım şey ne derler ileri Clinton için şey demiş. Hala içi içip bana aşk mesajları yazıyor falan. Dedim ne oluyor? Hep Kolombiya'dan eski. Hep <gülüyor> Kolombiya'dan. <gülüyor> ki Kolombiya'ya gittiler. Bayağı Yoksa bir şey yapılmış Kolombiya'dan. Ne yani. konuşacaktı yani Beyaz Saray muhabirleri yani. derneği şeyinde? Gecesinde. Gecesinde. Gecesinde. Nasıl olsa bitiyor diye mi acaba böyle orada patlatalım diye? Ee, evet. Şey geldi tamam. E, e, Oldu tamam biraz Neyi bitiyor de. diye haptatıyorlar ben anlamadım ne bitiyor? Görev yani, süresi mi? Görev mı? süresi bitiyor diye herhalde orada ne varsa Ellerinde ne varsa Allah ne verdiyse çatır şey yapıyorlar Yani o da olabilir ama seçimlerde geliyor canım Tekrar seçilme ihtimali ihtimal i̇şte, var i̇htimal var da yani iyi, iyi Aklımda de, bütün esprileri yapayım, yapayım da ben hani Seçilemezsen hani, Esprili başkan diye adım çıksın <gülüyor> Yani o değil de esas en komikleri Bunları hep, hep kıskançlıklar yapıyoruz biliyorsun değil mi? Niye canım? Yani bir gün belki bizden... Hep kıskançlıktan. Başlayalım. Hep, hep, hep, hep dur, öyle. Dur. Yani onu bilerek yapalım dur, da. Canım biz de kendimiz de şeye çıktık. Espriler şakalar yapmadık mı? Geçen hafta. Yok yani. Doğrudan. Ankara'lı müzisyenler gecesinde. Hayır yaptık canım. E, yapmadık yapmadık biz niye yapamıyoruz diye değil. Bize neden yapılmıyor diye. Ha bize neden yapılmıyor. Yani bu tip şeyler diye yani. Tabii Ol. ki, tabii ki. Biz yani de gülmek istiyoruz diyerek. Ay ay, evet Sırbistan'da bakıyorum. taklacı güvercinler yakalanmış Sırbistan polisi. Oh olsun oh iyi olsun o Sırbistan oh, o taklacı güvercinler neler neler. İki Türk vatandaşının bulunduğu araçta 20 e, taklacı güvercin ele geçirilmiş. Yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan. <gülüyor> Tabi Sırbistan ağzıyla söylüyorum şu anda çünkü Sırbistan'a sokuluyordu değil mi? Sırbistan Macaristan sınırı diyor. Ne, ne ya Sırbistan bizdeki mesela şey gibi düşün. Ee, Suriye sınırında yurda kaçak olarak sokulmak üzere yakalanan 20 taklacı güvercin yakalandı. Üstlerinde yapılan aramada hiçbir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Ve güvercinler salıverildi. Yok şey demişler. Uyuşsuzca esrar maddesi oldu. yakalandı. İçip içip takla attıkları tespit edildi. O kuşları zaten öyle çalışıyormuş. İçiyoruz abi biz kendimiz başka türlü takla atın dedi. İki fırt alıyorlarmış. Tık tık tık tık, tık taklaları atıp atıp biniyorlar. Çok güzelmiş hakikaten ya. 20 taklacı güvercin. <gülüyor> 20 taklacı güvercin. Oho zulası falan. Oy çok fenaymış. Karavanda bir de karavan tipi bir şey. <gülüyor> Turneye çıkmışlar ya bunlar belli zaten yani. Bildiğin turnede. Da karavanın tuvaletini niye koymuşlar güvercinleri? Koy, gel salona koy zaten. 20'si birden belki <gülüyor> demek ki orada şey. Ne demek ki küçük... karavanın içinde sigara içmek yasak. Bunlar abi biz bir tuvalet falan diye diye pıtır pıtır pıtır pıtır hepsi tuvalette zifleniyorlar. Allah kahretmesin. Yakalanmışlar Faiz. Cacım. Yakalarlar yakalarlar. Ta, takla Sırp, atan. Sırp polisi yakalar. Takla atan özel cins 20 güvercin. Yani şey, takla atan özel cins dedi taklacı güvercin. Özel cinsleri Bunlar düz takla Bunlar ters takla atar ve burgu yaparlar Bu cinsel özel bir hadise Güvercinleri yurt dışına çıkarmak için Gerekli belgeleriniz var mı demişler Hayır yok demişler Öyle yüzüne bir belge yüzüne yüzüne üflemişler <gülüyor> ya. Bizim belgemiz yok ne güvercinin belgesi demişler <gülüyor> Güvercinin belgesi mi olur o Kafa da şey mi? zaten ee, Kafa <gülüyor> da güzel anlı. Kuşların veteriner kontrolünün ardından e, Pali Çayverat bahçesine götürüleceği ifade edilmiş Keşke sonra... burada fon müziğimizde şey çalsaydı Kuşlar çalsaydı yani. Ne güzel olamaz mıydı Oktay? Valla şöyle bir düşünüyorum Kuşlar, da. Kuşlar... Yaşar... Sakın sen kuşlara uyma... Nı, nı, nı, nı, Yeterli nı, nı, nı, anlaşılmıştır Faiz zaten şarkı. Yaşar deyince anlaşıldı bence var zaten. Var mı bizde? Yaşar var mı? Güzel bir, güzel bir Yaşar. Ben buradan... E, ya bu gece gel ya da bu gece gel. Onu <gülüyor> çalsana Faiz. Tamam hemen arkasından ya da... Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Onu, o, çal. onu da çalacağız. Bir de şey çalacağız... Eyvah yine mi yol, eyvah yine mi kar. Cezayir menekşesi. Bildim mi? Bildim ya. Bilmemek mümkün mü? Bilmem Bu mi? anlatım sonucunda anlamamak mümkün mü? Ha ya. Bildim tabii eyvah ki. Eyvah değil o da bir de imdat değil miydi? Olsun Olsun aynı yolu çıkıyor. aynı, i̇mdat, kapı. aynı kapı. bunlar hep aynı şeyler. Lütfen. Ee, James Bond'u da çıkardılar dün gördüm. Gelmiş hakikaten Nereye gelmiş. Çıkardılar? Ne yapmışlar? Gitmiş mi? Televizyona çıkarmışlar. <gülüyor> Bu kadar geldi. Çocuk hiç televizyona çıkmadı demişler. <gülüyor> televizyona çıkmak üzere. Beyaz mı çıkarmış? Kim çıkarmış? Beyaz'da ne zamandır ünlü konuk diye bir şey görmüyoruz gazetelerde. Ne oldu? Başına bir şey mi geldi? Beyazın programı mı bitti? İşte onu genel esprisi çıkan programına çık. Ona şey demişler ya işte. Ünlü konuk dediğim yani yurt dışından gelmiş. Yurt dışından ünlü, ünlü konuk, dışında konuk, kadın konuk geldiğinde aranızda bir flörtik durum olsun. İşte bunda da olmaz yani Davidle. Ee, böyle bir durum yaşanırsa da David bilmiyorum. Stark, David kim ya? David Craig. Şey bilmiyorum. Daniel Craig. Ben onu David diyorum. Nedense senin David. Doğru. De, de, Daniel Craig diye geçer. Doğru. Hayır. Göbek adı David Daniel Craig. <gülüyor> Niye öyle dedim ben David dedim ya. Koskoca Daniel'la. Olabilir. Fire. Demek ki nasıl sinir olduysam. Hep yani. aynı fotoğraf var. Sen de, de aynı fotoğraf. Hep var. aynı, hep aynı. Bir de güneş beni rahatsız ediyor falanlar filanlar. Yok Boğaz'ın önünde çekilmem. Gelmiş kendisini vermiş arka tarafta bir yer. Aman nasıl bir rahatsız oldum adamdan. Nasıl bir rahatsız oldum? Ne zamandır İstanbul'da değil mi bu Daniel Crack? Yoksa Dublörüm mü İstanbul'da? Yok yok Dublör'dü. Gelmiş işte bir iki günlüğüne gelmiş güzel Aynen, Geçen galiba. hafta falan da motorla şuraya girdi, buraya girdi. Böyle kaydı şuraya zarar verdiler falan o filan. O onlar hep hepsi onların şey. çakma Daniel. Önce öküz gibi çekimleri önce yapıyorlar. Ondan, Ondan sonra, sonra hep üstüne geliyor. Durmalar, ışığa karşı bakmalar falan falan, falan geliyor. O da Angle tamamlıyor. Ne oldu ben bunları, ben, ben de, de James Bond'a. Şey, Yok dakika. ya. O de Gizli Sinir güzelmiş. Hayır o dublörü de o zaman şey yapmışlar. Gizli Sinir, Düşük Şeker. Oktay Demirci'nin. Bende de Gizli Sinir varmış. <gülüyor> Vallahi hakikaten böyle gizli gizli ortaya çıkıyor. Çok korkuyorum bir şey olacak diye. Ne oldu. Ben kapatayım istiyorsan. İnternet ne kadar internet kullanıyorsun? Ne kadar süredir faal? Ee, Vallahi bilmiyorum. İnternetin kaçta kaçını gezdin? Bana <gülüyor> biraz net konuş. Bilmiyorum. ben internetimden memnun musun diye soracak olursa. Memnun değilim. Gezemiyorum. Randomanın hakkını veremiyorum. Yani o benim için büyük bir şey. 12 GB'lık ne kotam var. Birileri bitiriyor ama o bitiren ben değilim. Yani onu biliyorum. Öncelikle buradan bütün kurumlara şikayette bulunuyorum. E sen ben karışık şifre koyduğum zaman sen demeydin. O kadar çiftliği neden koydun bilmem ne diye. Sanki demek küçücük... De demiyorum ki? <gülüyor> <değiştirime> <gülüyor> Öyle dedim. Bari. Küçücük şifre koymuşsun ondan sonra her zaman bu maceranla geliyorsun. Hayır yani nereden biliyorlar karşıma. onun olduğunu peki? Yok. Nereden biliyorlar? Nasıl Senin, benim şifrem çok basit. Bu diyorsun. Falan. Ama Bundan nereden biliyorlar? Cüm... Dışarıda şortlu adam var. <gülüyor> şortlu adam mı? böyle huzurla yayın yapıyorsunuz? Dışarıda söylediler o yüzden yayını uzatıyoruz. Ya. Dışarıda ne kadar şortlu adam var. Kısa mıyım? Çok eski voleybolcu şortu gibiymiş. Abo. Ya ay vallahi biz de korktuk ya. Meclis Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Necdet Ünüvar. Şöyle demiş. Ne çağrıda bulunuyorsun galiba. Hayır. Kendisinin bir açıklaması var. İnternet zekayı iki yaş geriletiyor. Hmm. Yani baya bizi genç gösteriyor desene. Evet. Mesela sen kaç yaşındasın Fahir? Neredeyse 40. 40. 38. 38 sabit. Oo çok güzelmiş ya. Senin şu anda 38. Herkes kendine göre düşünsün. Herkes O zaman bu namanın karşısındaki en güzel Ay eceğim. Ay ağzına. daha aç. önce aldığımız ben Bir dakika. Senin <gülüyor> Şortlu adamlar gelsin stüdyoya. Bir onu düzelse ondan sonra konuşuruz. ya. Yalnız... Daha önce aldığımız Senin i̇şte olsun şu stüdyoda. Evet. ...bu herifle gizli şeker ve beraber gizli siniri... ...birle aleni sinir var. Sesi Ay, çok çıkan değil. Ayyemeyi dinleyiciler sinirden varmıyorum. En çok... Mikrofonu, sesleniyorum. Evet. Yani... E, <gülüyor> ...sesinin yüksek çıkması biliyorsun ki... ...ne... Haklı olduğumun en güzel göstergesi galiba. <gülüyor> ya gördün mü? Ne kadar isteyince her şey çok güzel oluyormuş. Çok güzel geldi ses. Aferin. Çok teşekkür ederim. Demek ki ne yapmayacakmışım mikrofonu? mikrofon ki mikrofonu açıp kapacakmışsın Yani böyle şey gibi bağırmayacaksın. Evet doğru o da olabilir. Orada benim hatam da olabilir. Yani ben demiyorum ki hepimiz, en haklı benim. Bak hepimiz. Hepimizin kusurlarıyla. Bak hepimiz burada biz program başında konuştuk. Hepimizin kusurları var. Önemli olan... Kusurlarımızla birbirimizi... Kusurlarımızı bir avantaja çevirmek. Ha, Belki hayır. de... de. E, Oktay'a ben bakıyorum. Buyurun. Kusurumuzu bir avantaja <gülüyor> çevirsek. Mesela ben kusur olarak çok hızlı koşarım. Çok... Hayır. E, Neredesin Ege. sen bu saate kadar onu söyle öncelikle. Mesela, bu, bu. <gülüyor> hayır kusurlarımızı... Ama şimdi adam bir tane kusurunu bir söyledi. Ben, evet. Herkes, mesela ben çok dürüstümdür. Heh. Mesela... Ne yaptı, o kusurdu? kusurdu mesela Fahir... Bakalım. Ben de en, en sonunda söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim. En başta... Bu bir kusur mu? Yok bence o iyi bir şey ya. Bazen. Yani sen mesela herkesi kendin gibi bilmem bence en büyük kusurum. <gülüyor> kusurum doğru bak o da benim bir kusurum. Herkesi kendim gibi bilmem. Benim veya, mesela bir Yalana kusurum. sinir olman Ege bak seni düşünüyorum. Yalandan hiç hoşlanmam. Hiç En büyük kusurum. Nasıl geldik buraya biz ya? Bilmiyorum herkesin kusurlarıyla sevaplarıyla falan ne başlıyor. Sen de, niye bakıyorum. şortlu adam görünce tedirgin oldun dışarıda? Hayır ben şimdi öyle bir açıyla oturuyordu ki Gürkan Bey. Gelirken... Böyle bacak görüyorum, omuz görüyorum ama gövde görmüyorum falan böyle bir... Nasıl bir açıyla oturuyor mu hakikaten ya? Adam gövde gösterisine doldurmuş. Bir, yani. bir dakika bacak görüyorsun, omuz görüyorsun, Hı -hı. gövde görmüyorum. Gövde görmüyorum, surette görmüyorum yani. He, şey ve ya biz... gövde görmediğim için şort ve tişört de görmüyorum. Abi koridorda karton pier çektik ya. Ha, onun arkasında duruyordu herhalde kürkan. <gülüyor> Ege'de karşıdan gelirken omuz ve bacak gördüm Başka ne açıklaması yok Ürktüm falan ne oluyor Yine radyoda donsuzluk modası Bir kez daha mı yayıldı Yıllar, Yıllar sonra, sonra, sonra tekrar falan, Hortladı belki de bilmiyorum Çocuklar isterseniz içerideki şortlu adama gidelim. Yatmadan, <gülüyor> ya şu tavsiyelere bakmadık ya. Tavsiyelere bakacaktık ya. Yani yatmadan yarım saat internete girmek. Ha, iki, bir dakika, mu? iki yaş bizi küçülttü. Önce oradan küçülttü dediğim gençleştirdi. Zekamızı gençleştirdi. Zek, i̇nternet, zeka iki yaş geriletiyor demiş. Geriletme değil, gençleştirdi. Kimin söylediğini bir daha söyleyeyim. Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanı Meclisi. Yatmadan önce bilgisayarlarınızı kapatın demiş. Açık bilgisayar, şarjdan bilgisayar. şarjdan yer Bilmiyorum. özellikle laptopta olunca o sürekli ondan sonra acaba şarj... korsana karşı verilen evet, çok gizli evet. bir mesaj mı bu ben downloada saldım bilgisayarı deyip ama bu kadar dipten dibe verilmesin bu mesaj ya biraz da eğer buysa de, şey. ya normal bilgisayarın başında otururken bir şey download etmene bir şey demiyor o zaman yani başında oturacaksan <gülüyor> tamam ama ben o bilgisayar açıklamaya. kendi kendine indirsin ben keyfim hayır buna hayır peki bilgisayarın esas işi bir insanın bir buçuk saatte yapacağı şeyi bir saniyede yapmak değil miydi? Evet. Hiç neden bundan bahsedilmiyor? Çünkü bilgisayar ilk üretilirken zaten ne demişti? Ne demişti hadi bize? Nasıl bizim program ilk başta denmişti ki bir espri yapılacak diye. Bir program bir espri kurutuyla. Bilgisayar <gülüyor> üretilirken de denmedi mi? Dendi. Dendim. Bunu dedi bir buçuk saatte bir insanın yapabileceği şey, bir, bir saniyede yapılacak diye üretilmedi mi? Üretildi. Getir o belgeyi. At noktay. At. At şöyle. Güzel. At da imtina mı? Allah kahretsin. Sizin bir bilgi... yani normalde bir buçuk saatte yapacağınız herhangi bir. Sizin işi... bir buçuk saatte yapacağınız işi mi diyorsun? Bir ne saniyede, getirdin? bir saniyede yapmıştınız var mı bilgisayar sayesinde? Ya, şu işi çok zor yapacaktım da neyse bilgisayar sayesinde çok çabuk yapacağım Tabi onları mesela dosyaları yok etme mesela, şimdi, onlar, şimdi bilgisayar şöyle, olmasaydı ben internete kaç saatte girerdim onu düşünüyorum olmayacaktı zaten <gülüyor> hayır, hayır Eskiden hayır. bilgisayar yokken 6 saatte develerle internete ya, girerdik diye bir şey yok Dönem ödevinden düşün Dönem ödevini Sen bir dönem ödevini 500 sayfalık ödevi Ben seni yok etmeye çalışsam Yok etmek mi? Ya, Önce hayır, bir yapalım ben, ya dönem ödevini Hayır yapmak <gülüyor> mı kolay kol yıkmak mı? Ben dünyayı <gülüyor> ele geçiriyorum Fahir beni yok mu ediyor? <gülüyor> hayır 500 sayfalık dönem ödevini ben normalde ne kadar sürede yok edebilirim? Ne kadar sürede yok? Yırt tabancayla mı? Yok, yaksan Hayır. yıkılmaz, satlan atılmaz. Ama bir tuşa bakar, bir, bir diliz tuşu, bir diliz tuşuyla yok ederim. Dünyayı bile yok ederler. Bana iki tuş verin, tamamen yok edeyim. Control Ko Shift Alt mı? Bilemedi, çift delete. Çift delete olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet çünkü kontrol at ile hiçbir şey yok edilmez. Her şey yeniden başlamak gerek Her bazen. Her şey yeniden başlıyor. Sil baştan başlamak, başlamak baştan. gerek bazen. Hmm. Hayat. E, Oktay bunu ben bitiriyorum. Çok güzel. Çok güzel oldu demi ki, Deminki sohbetimizi en başta Yaşar'la bitirdik. Bakınız ne kadar hoş oldu kuşlarla. Bu saatimizi de e, Şebnem Ferah'la bitirdik. E, en başta planlamıştık bunu. Evet. Şahane bir yayıncılık. Şahane bir plan. Yani en başta demiştik ki bugün. E, saat kaç şu anda? 9. <gülüyor> Güzel. İki radyocudan farklı saat duyuruları Ama yani bak git, birbirimizle tartışıyor muyuz? Hayır. İşte demokrasi bu. <gülüyor> demokrasi. Yani birisi diyor ki gırk. Birisi diyor ki saat 8.40 olabilir. Size göre de öyle olabilir 8.40. Ben diyorum 9.40 ama herkes kendi fikrini özgürce dile getiriyor ve karşısındaki saygıyla dinliyor. İşte demokrasi bu. İşte çok seslilik bu. İşte ya. Ha bunu çekemeyenler de varsa. Buyursun buradan yaksın. yaksın. Ne diyeceğimi falan ben unuttum ya. Yani valla demokrasi aldı başımı götürdü. Demokrasi Hakkaten, deyince akan sular durur Oktay'da. Ne unuttuysan demek ki demokratmışsın. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şortlu adamla sohbet bakıyorum hepinizin. Tatlı geldi. Tatlı geldi, iştahını kabarttı. Yayıncılık, mayıncılık, hak getiri. Yalnız kafları gördünüz mü? Orta boy bir kavun büyüklüğüne Aman ulaşmış. Aman kavun, kavun deme, kavun deyince aklıma 180 lira geliyor. Ya Japonya'da bir kav, e, kavunun e, 180 lira olduğunu biliyor muydunuz? Sevgili dinleyiciler, Gürkan Genç geldi. Gürkan Genç kim? sorusuna herhalde Google'da bir Gürkan Genç diye yazın da ne olduğunu bir görün isterseniz. Oradan başlayalım. Önümüzdeki saatte de Google'da bulamayacağınız e, bir adam e, sohbetler Olacak. bilgileri paylaşacağız sizlerle. Evet, Burkan'la ee... beraber. Bugün Hürkan... Avrupa'da çok normalde Avrupa'ya bisikletle giden çılgın Türk Gürkan Genç bizimle birlikte. Geçen sene de biliyorsun senelerde Japonya'ya kadar bisikletle gidip oradan yokuş aşağı kendisini buraya salmıştı ne maceralar ne maceralar bu sene de dünya turuna çıkıyor Avrupa'dan başlıyor dünya turuna bu sene çıkıyor kaba bir hesapla 7 sene sürecek 7 neyse hayır söyleyeceğiz uzun vallahi uzun yani, uzun. yani şimdi demek ki döndüğünde biz 50'li yaşlarımıza yaklaşmış ol aman vallahi şimdi ay ay bir kötü oldu ne oldu ya döndüğünde de konuşacağız böyle büyük ihtimalle e, konuşacağız bugün Gürkan'la konuşurken şey diyeceğiz mi Gidip de dönememek, dönüp de bulamamak var falan diyeceğiz mi? O, o sohbete girmeyeceğiz değil mi? Ya bilmiyorum ki o kişi. Ne oluyor ya? yani kişi. Servis sonuçta programda demokrasi var yani. Ne oldu Ege bakıyorum gazeteler bayağı bir ilginç şey. Ne var ne yok. Neler oluyor neler bitiyor dur. Ege Kayacan kafası yapayım bir. Ya bu sandalye de <gülüyor> hakikaten şeymiş. <gülüyor> ...enteresanmış böyle dünyadan kopuyorsun... Pro, ...ara ara programa katkıda bulunuyorsun... ...ve hatta şeyde de fark ettim... ...Fahir'in böyle bir bağırmaları oluyor ya... Hı -hı. Yani o, ...o da şeyler... Aa, ...ne konuşuyorlar acaba... ...aralarında... ...daldık gittik... <gülüyor> ...dur ben bir bağrayım da sohbete geliyorum... <gülüyor> ...ne oluyor... Şimdi sen niye alçı kafası style'a yapıyorsun ki? Günaydın, sana, kafası style. <gülüyor> Günaydın kafası style'a. Günaydın kafası style'a. Ne oluyor ne bitiyor böyle bir dikkat çekiyor. Ne edecek. oluyor ne bitiyor ne bileyim. Güzel. Ben biraz seni bekle ne bileyim neler oluyor neler bitiyor söyle Oktay. Bütün şimdi. tiyatrolar özelleştiriliyor Efendi Beyefendi size de sıra gelecek bekleyin. S size de sıra gelecek. Söyle Oktay. Sen onu daha yeni mi okudun? Ha, yeni okudum Ondan öyle. adamın canı çok sıkıldı. <gülüyor> Halbuki mesela akşamdan haberin olsaydı veya Ve çok kadar canı sıkılmazdı. Ona alışırdın. Hayır. Şu anda bende de hiçbir şey oldum yalnız. Asansör korkunuz var mı? Asansör kafası. Asansör korkumdan ziyade asansör aşkım var. Ee... Keşke böyle ben de Gürkan gibi bir proje kapsamında Dünyayı dünyanın asansörle bütün asansörlerini... İşte oradan da e, Belçika'ya geçeceğiz. Orada da bir asansör varmış 7 katlı. Ona bineceğiz falan diye konuşsaydın. Ne kadar güzel olur. <gülüyor> Çok güzelmiş ya. Asansörle dünya turu. marka asansörlerde bir şey yapardınız. Asansörle bir özel. Güzel, hocam asansör markası şey. mı verdiniz? Şimdi birkaç marka daha vermemiz lazım asansörcülükte. Biliyorsun iki marka esas. Evet ya bir iki üç Asansörlerin Rolls Royce'u diye geçer. Ay hay Allah şimdi de araba markası <gülüyor> verdik. İşin Keşke çünkü. kendi asansörüm olsa ya. <gülüyor> Her yere Aa, o yeni bir çok. proje biliyorsun seçimlerde öyle bir vaatte gelebilir Herkese bir asansör Ege Kayacan'dan böyle şey küçük asansör anahtarlıklar Ama var. küçük bir ayrıntı var ada ölmen gerekiyor <gülüyor> Evet öncelikle tabii ki de. Ya herhalde benim bu asansör sevdam İzmir asansör şey sevdası evet. Çünkü İzmir'de asansör diye semt var <gülüyor> Teleferik diye de var İzmir'de. Teleferik ben de teleferik çok de teleferi var var. Şey diye de var mı? Ne derler ona? Davlumbaz. Ka karantina diye var. bir yer var mı? Davlumbaz, karantina. Var, varsa. karantina var, diye var, bir yer Doğru söyle bak. Tabii. Ha, çünkü ben hafta sonu film seyrettim de. Dedemin insanları diye. Ay orada ağla, ağla, ağla. Orada karantina diye bir şey, şey geçiyordu da bir sendmiş miymişti? Öyle miymişti? Öyle. Var mı ciddisi? Tabii canım, muhacir. Toplama Macere, bölgesi. Toplama bölgesiymiş. Ve o da şey işte gemiden inenler bunlarda bir hastalık vardır falan diye böyle. <gülüyor> Ay vallahi bütün asaplarım bozuldu. Başka güzel filmden bahsedin yani. Güzel filmde aslında. Güzel filmlerden bahsedelim o zaman. Ben de iki bölüm Batman seyrettim. <gülüyor> ben de Anonymous seyrettim. Çok güzel film. Anonymous deyince bende de nedense şey... William Shakespeare'in tamamen Gerçek yalan dolandığının ibaret olduğunu anlatan bir film. Ciddi misin? Tabii tamamen bir William Shakespeare eseri gibi izlediğim bir film. Şahane bir film. Şimdi neyse... bir denen o adamı da özelleştireceğiz. Buyurun efendim. <gülüyor> Shakespeare'in özelleşme... Zaten dünyanın hiçbir yerinde Shakespeare devlet eliyle Tabii ki. işletilmiyor. Tabii ki. Ya Şimdi, oraya. eğer izlediğimiz filmleri ve dizileri saydıysak e, asansör konusuna girebilir miyiz? Asansör buyurun. buyurun. <gülüyor> Şimdi bin asansörlere biniyoruz, Bilerken de zevk alıyoruz. Evet. Belki. Kimisinden zevk alıyoruz, kimisinden hiç o kadar zevk almıyoruz. Bazı tabii bazı dinleyicilerimiz korkuyor olabilir. Bazı dinleyicilerimiz korkuyor, bazıları aşırı. Korkan var mı canım şey, asansörden? Var tabii canım şey, olmaz korkusu. mı? Asansör korkusu değil de kapalı yer korkusu. Hayır, Hayır canım. Bilfil asansör, asansör korkusu Sadece, değil bir şey. Asansörden. Asansörden. Asansör Sadece asansör. Yani. Asansör. Sadece asansörden derken ne yani demek yani istiyorsun? Yani beni kutuya koyun. Hiç gıkım çıkmaz ama asansör koyunca uzursuz. huzursuz. Var benim asansör korkum. Asansörün düşeceğini düşünüyorum. Ama şunu mu yapıyorlar? Mesela kutuya konuyor iki tane iki kişi, iki kişi, iki kişi. iri yarı iki kişi. Kutunun içinde mi üçüncü kata çıkarıyor seni merdivenlerden? O sabit kutu. Asansörde de anlamıyorsun ki gitmiyor. Ondan da korkulur canım. Kutunun içine niye koyuyor? Kim bilir o adam seni. Ya abi abi arkadaş düşme korkusu diye bir şey var. Asansörden düşmekten mi? Kapalı yerde tanımadık adamla durmaktan mı Asansörden. korkuyorlar? Asansörden düşmekten değil. Geç kalmaktan kork. Demiş. <gülüyor> e ne, ne ho ne ho ne ho. Verirsin bir tane Bilim. San Francisco sokakları. Hiçbir şeyciğin kalmaz. Oh! San Francisco sokakları çok yok. bisikletle orada çok zorlanacak ince de. <gülüyor> e Öyle bir türkü vardı biliyorsunuz. <gülüyor> Ya neyse şu asansör konusuna girebilir miyiz? Valla asansörü oldu. bırakıp teleferi konusuya gireceğim. Tamam. Böyle kalacaksınız ondan sonra. Oğlum, yapma buktay. Tamam, ona abi. göre. Tamam, tamam. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçen yıl 35.983 tane asansör denetlemiş. Bunun 4.072 tanesi bozukmuş. maalesef bozuyormuş. Çalışmıyor değil ya. Asansör çantası Çalışıyor ama acayip acayip hatalar var. Ve 666'sında da... Ee, 666 mı? Evet. Oktay? Şeytanın Asansörü. Böyle ben... bir film vardı ya asansörde elektrikler gidiyordu Senin da şey. Bir tane korkunç filmin vardı ne? 39. dosya mıydı o? 39. dosya mıydı? Ay, Asam, evet. 39. 9. Dosya, payanak. Dosya Dosyalı yani. mosyalıydı. Ay oradaki kız çocukluğu. Ben çocukların korku filminde oynamasına karşı. Yasaklasınlar onu ya. Yemin... Çocukları bir özelleştirseler. <gülüyor> Zaten devlet, dünyanın geliyor. hiçbir tarafında çocuk var. Devlet eliyle çocuk değil. Nerede olmuş? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Prizlerde yangın riski falan varmış asansörlerde. Prizlerde yangın ne? Şarj mı ediyorlar? Mesela kaça çıkacaksın sen? Kırk. Kırk. Yedi. Yediye çıkacağım oradan devam edecek. Yalnız kendim. tek katlarda duruyor bu asansör. Tamam özür <gülüyor> dilerim <ediyorum>, özür <gülüyor> dilerim. İniyorum yandakine mi iniyorum? Yo 41'de inersiniz gelin gelin. 41 <gülüyor> de, 41'de iner aşağı bir kat inerim. Mesela basıyorsun Kafa o bastığın prizler falan hep şey. Priz ne Oktay? Düğmeleri düğme ya düğme. Priz Onlar... diyorsun de onlara priz diye geçmiyor. Düğmedir o. <gülüyor> Bakayım. Tabii. Yo hayır priz ya. Sen bugüne kadar hiç asansörde pardon benim için prize basar mısınız dedin <gülüyor> mi? Priz derken 7'ye yani. <gülüyor> Prizli asansörler varmış ya. Tabi doğru. Mesela takıyorsun k... taktığın kadar çıkıyorsun. Çıktığın ne kadar, kadar ödüyorsun. ödüyorsun. Ya şey var ya mesela anahtar sokmadan çalışmayan asansörler var. Anahtar evet. sokmadan çalışmayan asansörde doğa gibi bir şey yani. Hayır, yok Oktay evlerden ırak, evlerden ırak. Güvensiz yani, güvensiz. Güven, yani, Asansörden diyorsun? Binmeyelim mi? Asansör <gülüyor> Ben de onu kaçırdım. <gülüyor> bir dakika, ya. Ne, ne dedin? Demedim ne... ben bir şey ya diyen gitti. Yok yok hadi ne ama dedin? Ama hadi siz duymadınız. Hadi ne dedin? Ne dedi? Dikkatli dinleyen dedin. Dede şey söyle söyledim. söyle duymadık hayır kimse Ne demiş olabilirim güvensiz? Güvensiz siz... lafı geçti. İşte güvensiz deseniz güvensizsiniz. Demedim ama. Demedim. Dedin değil mi? Girişte var mı? Neymiş kadar olduysam siz bilirsiniz. O zaman yoldayım. Ya sadece... <gülüyor> demişlere gelesin Evet. Ee, bir şey bir şey söyleyebilir demişlere Aslında geldim. demişler güzel bir şey ismi değil mi? Bölge ismi. Bu arada ha bak biz böyle Aa, gevşek... çok güzel bir bölge ismiymiş ya. Neymiş? Demişlere hoş geldiniz. Demişler. Şemikler gibi ya. Evet. Ha, Ama öyle. şey böyle sahil de kenarı diye. Mesela sahil kenarı düşün. Ha. Onun bir üstünde böyle yolun Üst tarafında tepelerde olan yerde demişler. Orada da antik kent. Demişler antik kenti. Antik. Ama antik. <gülüyor> antik kent. Dediler de güzel bir yer değil mi? Dediler <gülüyor> zamanlar hep azalır mı? Hadi hep. çocuklar yeter. Ya bir dakika hadi değil. 9.03 oldu ne hadi değil. Şimdi hadi değilse ne zaman hadi? Tamam o zaman hadi abi o zaman. Ben... asansör dışında başka hangi aletler tehlikeli o da... Onu dinleyicilerimizle paylaşacağım. Fırsıga. Fırsıga dedi adam. Artık onu dinleyicilerimizle paylaşacağım. Ayrı yerde. Mesuliyet senin. Ab, bunu var. sanız immet diyorum. Vanti. Ondan sonra. Piriz. Piriz. Oh be. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio türsünüz. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün bir gezginimiz var ve yakın zamanda. Yine ülkemizden ayrılmaya bu sefer Avrupa'dan başlayarak dünyayı dolaşmaya hazırlanıyor. Gürkan bizimle birlikte. Gürkan hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Ee, Gürkan'ı belki programımızın düzenli dinleyicileri hatırlayacaklardır. Bundan iki yıl önce. Hı -hı, bizden abi, izin almıştı. Abi, abi ben Japonya'ya dedi gidiyorum. ben dedi gidebilir Git demiştik hatırlıyorsa Evet bir şey istiyor musunuz falan demişti oradan. kodmont mont istemiştik. Bugün kodmontlarımız montlarımız geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet. çok <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Ama hepsini giymiş yolda şey vallahi yani. Evet ter içinde geldi. <gülüyor> bana, bana nasıl oldu ya? Yakıştı ben... ya. Bilemez, Senari bedenimi yani. bilemez diye düşünüyordum. Aynı bilmiş almış valla. <gülüyor> Teşekkür ederiz Gürkan, Neden hoş geldin. canım, artık Avrupa'dan başka şeyler getiririz. Evet, hakikaten. Avrupa'dan bekliyoruz. Çünkü bu gelenler Çin'dendi galiba. Evet. Çin malı olduğu için çok fazla da itibar <gülüyor> etmedik açık söylemek Ki ucuz ucuz alıyor, aldıklarını da burada çılgın milyoncu da dağıtıyor. Şimdi bu gezginlik konusunu da biraz konuşalım. Sen tüm gezginler adına da konuş. Tüm gezginler. Ee, sonra kendi maceranı da anlat bize. Sonra da Avrupa'da nasıl oluyor bu gezginlik işleri onlardan da bahset. Çünkü Avrupa'da gezginlik çok normal. Bize bir garip geliyor. Çünkü e, stüdyoda şimdi konuşacağız bunları da. Radyonun mutfağında her gelen aa geziyor musun? Nereden maaş alıyorsun? Kadron nerede falan diye soruyorlar. Bu gezginlik mevzu nasıl başlıyor? Yani herhalde bir... Ben buralarda duramayacağım artık diye bir ilk önce içinden gelen bir sesle bir heyecanla başladı Tabii ya şeyi de hatırlatalım aslında Gürkan hani sen o Japonya seyahatine çıkmadan önce ne yapıyordun ne iş yapıyordun? Japonya'ya gitmeden önce restoran vardı... Hmm. ...restoranı işte e, devrettikten sonra... ...bu Ferrari'sini satan bilge gibi bir şey oldu aslında... Hmm. Restoranı, <gülüyor> ...restoranı devreden, <gülüyor> devreden <gülüyor> gezgin... <gülüyor> Hayır, ...çünkü sana... bizde de öyle bir şey vardı... ...bizde mi ne yapsak öyle bir şey bir çıksak diye bir şey... ...kafada ee? yani, e, şimdi ...ben üniversitelere okullara falan gittiğimde soruyorum... ...kaç kişi bisiklete binmesini biliyor diye... ...herkes elini kaldırıyor... ...e kaç kişi bugün okula bisikletle geldi... Hiç kimse bisikletle gitmemiş okula. Ya bu bisikleti aslında hepimiz çok güzel hmm. ulaşım aracı olduğunu falan biliyoruz da bu annelerimizden dolayı e, bu ülkede bu bisiklet kültürü oluşmamış. Bir şey ekleyelim annelerimiz ve yollarımız. <gülüyor> ya işte, yani yollarında ilgisi yol var. Tamam da, yani, ama, ama şöyle bir şey var. Anneler... anneler sahip çıksaydı o yollar çoktan yapılırdı mı diyorsun Gürkan? Ya şöyle bir şey var. Annelerimiz ne diyor? Ama yola inme. Ama derler hız yapma. Kaldırımdan aşağı inme. Bunu diye diye o yolda ...aracı kullanan adam şeyi oluşturmadı... ...benim kızım oğlum da araba kullanıyor... Aşe, ...bisiklet kullanıyor... ...biraz dikkatli araba sürmeliyim demedi... ...talep olmadı... ...talep olmanca yol olmadı... ...öyle zincirleme bir şekilde e, gitti... ...insanlar bastırsaydı hakikaten değişiklik olabilirdi... ...bisiklet konusunda... ...bu noktada Oktay'dan çok güzel ve Süleyman Demirel takdiri alacağız... ...bisiklet yolları ile ilgili... <gülüyor> ...bisiklet yolu vardı daha bizimle... <gülüyor> <mi? gülüyor> <gülüyor> Tam anlaşılmadı ama yani. <gülüyor> Sen şimdi 2 yıldır yoktun bir şaşırmış Çok moda oldu <gülüyor> Çok moda oldu tekrar yani. Gençler arasında Süleyman Demirel taklitti acayip evet moda yıkılıyorlar yani O bir ara plastik şov vardı ha, Plastik şov bitti dedi ki bitti herhalde Bütün siyasi taklitler bitti Sonra tekrar dönüldü Süleyman Demirel'e dönüldü mu? bende oradan. <gülüyor> Neyse e, şimdi sen zaten şimdi bu dünya turunu kafaya koymadan önce de bisiklet sevdalısı birisiydin. Yok yani. değildim ee, bu Onu restorana mu? işe gittin. devredince sadece bir bisiklet parası mı kazandın? <gülüyor> yani bu bisiklet ya restorana gidip gelirken tekrar bisiklet kullanmaya başlamıştım işe gidip gelirken bir baktım Hı -hı. bizim arabadan daha önce gidiyoruz işe. Sabah trafiğinde Allah Allah Nerede oturuyordun affedersin e, Orandan aşağı bir salıyordu e, Orhan'dan aşağı saldı mı Vallahi anında orada Doğru tabii. ya daha çabuk gider Gazi Osman Paşa'da direkt e, Hani araçtan önce oluyorduk Çıkarken ne Çıkarken biraz işte kastırıyordu oğular <gülüyor> <gülüyor> O kadar yokuşu çıkmak Ama o da sporuydu bu işin sonradan hani restoranda devredince şöyle bir baktım acaba gezen yani çocukluk hayaliydi böyle uzun turlar yapmak gezen birileri var mı? yurt dışına bir bakıyorsun adamlar ee, 10 senedir 15 senedir bir tane adam var Alman 44 senedir dünyayı geziyor. Adamın adı Hertz. Ve hiçbir zararını görmemiş adam ya. Görmemiş adam ülkesine. Hala dünyayı geziyor adam. 44 sene ya. İnanılır gibi. Ya şimdi biz e, bisiklet tarafından başladık ama aslında bisiklet e, senin için çok havalı bir laf olacak. Bir araç. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani senin amacın e, daha doğrusu hedefin dünyaya dolaşmak. A, tam anlamıyla 2000'li yılların gezginisin sen değil mi? 21. yüzyıl gezgini unvanı işte Amerikalı Ellen Steyrholm finalinde bir onun elinden alalım. Ya olmamak mümkün değil. Yani içeride e, mutfakta çok e, belli edemedim ama yani azmin, çalışkanlığın, cesaretin hakikaten e, çok takdir edilirse bir şey yapıyorsun. Yani e, var mı Türkiye'de e, senden başka Türkiye'de bu, de, tabi, şey yapan? Bu, böyle yani, yapan? E, mesela Ankara'da da sadece Ankara'da bir Perşembe akşam bisikletçileri diye bir kitle var. Evet. Her, Güven Park'ta toplanıyorlar. Evet. Sa e, saat sekizde. Evet. Senden Onlar aslında, da, Evet biraz çok... da bu şehirdeki bisiklet kültürünün olmamasını da böyle bir e, Gündeme getirmek için yapıyorlar bunu ama tabii keyif de alıyorlar. Keyif de alıyor yani. 100-150 kişi trafiği hani bir şekilde durduruyorsun. Biz de biz işte ulaşım aracıyız, biz de varız bu trafikte demek. Hakikaten çok güzel bir olay. E, Türkiye'nin de gezginleri var yani. Toplasanız bir 10 <gülüyor> tane çıkıyor yurt dışında <gülüyor> gezi yapa. E, ben de onlardan biri oldum. İşte Türkiye'den çıktım. E, 343 günde e, Japonya Tokyo'ya vardım. 12.500 kilometre pedal çevirdim işte Gürcistan, Azerbaycan Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Güney Kore Japonya gayet güzel oldu Ankara'yı şey... durakları gibi <gülüyor> sayıyor İredik <gülüyor> <İridik>. hastane <Ya. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pamir. Neydi dünyanın da mı? Neyle yani Nepal. Ee, Yok, Tacikistan'da the Roof of the World diyorlar işte bu Pamir. Oraya ee, gittin değil mi sen? Ben ondan bin, fotoğraflarını atıyorum. 4650 metreye bir tırmanış var orada. 37.000 metrede de toplamda bir tırmanış yapıyorsun ülkede. Bisikletle, bisikletle yapıyorsun. Ama bunları. oradan inişle zaten, zaten Bizim oranla aynı değil mi yani? Aa, o yeah. Roof of the 35 <gülüyor> kilometre yokuş aşağı 4000'den 200'e inince böyle bir keyif yoktu ya. Çıktığın yani. vitesle mi indin bisikletle? Orada da şart mı yani çıktığım vitesde bindim. <gülüyor> yani bir kısmını <gülüyor> saldım aşağı gitti ondan sonra. Şey oluyor mu peki gezginler karşılaşıyor mu yolda? yolda yani Özbekistan'a geldim de e, 11 tane bisikletli gezginle karşılaştım. Dünyanın 4 bir tane e, ne tarafa gidiyorsunuz dedim. Çin'e gidiyoruz dediler. Durun ya ben de oraya da gidiyorum beraber gidelim dedik. Öyle 2 ay beraber takıldım o gezginlerle. Bir gezginin en büyük sorunu işte. Yani yolda fikir değiştirme. Runtasına <gülüyor> <gülüyor> dair. O oluyor mu? <gülüyor> Rota zaten ya benim çok entişimle hızlı hızlı geçeyim de şimdi şöyle bir olaylar oldu. Özbekistan'a geldim Kırgızistan Özbekistan birbirine girdi. Çin'in Çin yüzünden. Çin'e geçti. Bir de gelecek. Hayır bir de gelecek efendim. Çin'e geçti. Yüzyılın sel felaketi yaşandı. Moğolistan'da. Tam bela gibi adam mısın e ya? Valla güldüğü şey şey yere. Ya. Tabii gezginlerin yolda çok ya bayo yapma imkanı olmadığında. 12 gün falanmış şey olmadığımda oldu ya Ka bu arada. Kaç gün? 12 gün. İşte o İyi biz normal Ankara'da biz zaten 15'te bir olalım. Bak adamı <gülüyor> ben anda kendim genişli olmuşum. Ne diyordum ya orada bir şeyler? <gülüyor> <gün>. <gülüyor> e, Çin'de, Çin'de, Çin'de sen, Moğolistan'da e, salgın hastalık başladı. Japo, Güney Kore'ye geçtim. Kuzey Kore güneyi bombaladı. E, Japonya yedin... seni yakmaya karar verdiler de diplomatik şeyler falan. Evet, e, Japonya'ya şey... geçti Jap intihar oranları arttı. Japonya'ya ayağa bastım yanardağ patladı. Terk ettim deprem oldu. Türkiye Aa, sen o esnada orada mıydın? Bir gün sonra deprem oldu ben döndükten tam bir gün sonra oldu. ya Yani o, o güzergahta geziyor olabilirdim ben de. İşte bir misafir etmişlerdi beni arkadaşlar sağ olsunlar orada. Bir ay Tokyo'da kalınca oradan da öyle bir yırttık İyi valla şanslıyım. Anneleri yine haksız çıkardın yani. <gülüyor> Aman oğlum dikkat etti yani anneleri. Ya bizim anne zaten fena ya. Ne Doğru. diyor aile böyle Gezmeni. gezgin olmana? Türkiye'ye döndüm. Oğlum dedi işte Fatma teyzenin kızı var dedi. Anne dedim sakın yani hiç şey yapma orada. <gülüyor> <gibi>. Beraber <gülüyor> gidin anlamında. Seni ya, nasıl <gülüyor> anlatıyorlar acaba? Çok güzel bir yani çocuk yani, dünyayı da gezmiş. Şey de komik güne gidiyor. Çocuk hmm. nerede? Valla Tacikistan'da bir yerde işte geziyor. Çalışıyor diye biliyorlardır belki seni Tacikistan'da. Aslında böyle ailece gezseniz ne kadar güzel olur o Fatma kızıyla. Çocuğun da ileride şeyde konuşacak. O... Babamın işi gereği pek çok geri gezme durumu oldu. İki <gülüyor> yani, ay Tacikistan'da standa. okudum. Şimdi yaş kaç Hı. Gürkan senin? Şu anda 32. Şu anda 32. Bak döndüğünde bizim yaşlarımızda olacaksın. 40. Evet, 40. Ben anneye söyle o hallesini burada. Döndüğünde sen Annemin sana. bedduası şu ya. Ee, <gülüyor> bedduası mı? Allah senden daha beter evlat versin. Ama rahat ol. Süt Merak keser etme. etme süt keser onu falan. Rahat ol. <gülüyor> <gibi. gülüyor> rahat <gülüyor> ol. Rahat. Hiç şey yapma. Peki bu durduğun <gülüyor> yerlerde e, ne yapıyorsun? Böyle biriktirdiğin anılarını yazdığın bir şey oluyor mu yoksa hepsi aklında mı oluyor? Nasıl Şimdi oluyor? şey e, yolculuk boyunca bir ufak 4 e, tane defter tutmuştum ama Hı -hı. E, internet üzerinden gürkangenç.com'dan hep yol paylaştım ben. 155 sayfa yol anısı paylaşmışım. Anında paylaşıyorsun. Anında internet buldum her yerde paylaşmışım onu. E, tü, i̇şte 45 dakika bir video paylaşımı yapmışım her ülkeyle ilgili. Önümüzdeki hafta gürkangenç.com yeni sayfasıyla e, hizmet vermeye başlayacak. 1500 tane fotoğraf var. 1 saatlik film var. E, i̇şte dünya turunun artık nereleri gezeceğim ne yapacağım onlar detaylı bir şekilde yazıyor ...ilk işte turda... ...böyle bize pompa yollayan sponsorlar bile vardı. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi daha farklı. Var değil mi şimdi sponsor? Tabii tabii. Atılım Üniversitesi, işte... ...Global Star, Avrasya, bisiklet sponsoru... ...Dönort Fes yani olabilir. Dışişleri e, Bakanlığı. Evet söyle abi söyle. Söylesin Söylesin rahat söyle. Rahat söyle. Rahat söyle. Eksini konuşacağız da şu reklamları dinleyelim. Hemen ardından da Avrupa'da çok normal devam edecek. Ve Avrupa turunda dikkat etmesi gereken şeydir. Biraz da biz Gürkan'a anlatacağız çünkü... Yani, yani Asya'ya benzemez Avrupa. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Gürkan Genç stüdyoda bizimle birlikte ve hazırlandı. Avrupa'dan başlayacak dünya Turu ile ilgili konuşacağız. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler sizin de tavsiyeleriniz olacaktır Gürkan'a. Ben bu arada düşündüm biz de bir modern sabahlar olarak sponsorluk anlaşması yapalım mı? Mesela ne, 7 yıl sürecek değil mi yeni dünya turu? 7 yıl sürecek evet. 7 yıllık tülbent çünkü çok terleme olur. <gülüyor> Sırtına süreriz. Sırtına böyle bir tülbent. Ya da birine Modern sabahlar yazan bir tülbent. tülbent. Çok güzel olur. olmaz. İyi olur ya. Ya vallahi biz de sponsor olalım canım çektiyse. Tabii tabii kaliteli. Kaliteli canım, canım. bizde hiç kaliteden ödün vermeyen bir yapı var. Ne sponsorun olabiliriz diyeceksin. Radyo sponsorun olabiliriz ya. Radyo programı sponsorun olabiliriz en kötüsünden. Medya sponsorun olabiliriz. Medya olabilir. sponsor güzel olur yani. Vallahi Yoksun şu ana kadar Gürkan'ın bir köşesini yaparız ya. Ne olacak? Elimize mi yapışır? Peki şimdi, şimdi ha. Ben şu yola nasıl çıkılıyor? Sen şimdi kaç çanta hazırlıyorsun mesela? Bisikletlik, biyafetli akşam girdin falan. Önde iki, arkada üç çanta, toplamda 180 litre. Hmm. E, kilo bazında Geri ver ya. bize, efendim. Kilo bazında ver. 70 kilo. 70, kilo. 70 kiloyla 60 mu? kilo arasında değişiyor. Bir adam daha var ya işte bisikletin üstünde, bisikletin üzerinde, bisikletin evet. üstünde bir adam daha alıyor. Kaç ayakkabı var mesela? İk, e, sandalet, bir bot, bir tane de bu e, bisiklet. Güzel rugan var mesela. <gülüyor> Şimdi Dışişleri Bakanlığı senin destekçinin olduğuna göre o bakanlığa gidecekse sandalet de gidilmez. <gülüyor> bu seferki de rugan o, ayakkabı. A, artık, yani. artık hiç öyle şey yapmıyorlar ya. yani e, Elçiliklere bir gidiyorum toz toprak çamur içinde sakalda böyle kirler birikmiş falan. Hiç iki, aldırmıyor artık hiç kimse gezince heh, öyle şey değildi yani. Şimdi du, duşunu bu... alıp çıkıyorsun yani yurt dışındaki. Aynen. <gülüyor> Aynen öyle. Nasıl olacak şimdi bu tur Avrupa'dan başlayacağız dedin ya. Dünya turu 7 senenin sene... ev nerede? Şu anda Çankaya'da evden. Çankaya'dan. Bu... Çankaya'dan. Çankaya'dan çıkacaksın ne yapacaksın? Çankaya'dan. Çankaya'dan, Çankaya'dan çıkacağım çıkıyor, evden. Öyle Gezgin, yani. Gezgine sorulacak e, en enteresan soru. Eviniz <gülüyor> nerede? Kâmetkan. şey, bu yani, bu şey yani bu. Nereden çıkıyor? 7 yıllık bir dünya, dünya turu evden mi başlamış oluyor? Yani evden, evden baş. Aynen öyle. Evden hissiyat başlıyor. Hissiyat olarak yoksa Ankara sınırından çıkacaksın mıdır? Ne oldu? Anne aa, arkadan suyu dökecek. Önceki turdan şey yapayım. Şimdi bizimkiler inanmamıştı. Babama dedim ben Japonya'ya gidiyorum. Hela gidersin dedi. Hiç oralı bile olmadı. Pardon. Çok özür dilerim de yani tabii ki aile özel. Yani kol kırılır, de kalır. Yani ben baba olsaydım, evladım bana deseydi ki ben baba, ben Japonya'ya gidiyorum. Ben ona hala gidersin derken bir de ev sallardım. Ev sallardım yani. Böyle bir sallama olayı oldu mu? Yok o olmadı da böyle bir şöyle bir olay oldu. Gel gidersin diye. Son gün annem, oğlum nereye gidiyorsun dedi. O çantaları falan gördü. Ya dedim Japonya'ya gidiyorum. 3 aydır söylüyorum size inanmadınız falan filan. Aşli'ye gittik. Aşli'de böyle 50 tane arkadaş var. Otobüse de bindik. Otobüs de Samsun otobüsü. Tura Samsun'dan başladım ben. Hmm. O ara otobüs durağında son bir e, kalabalığı gören bir arkadaş geldi. Tesadüf de benim 10 sene önce gördüğüm biri. Gürkan Genç falan filan herkes bağırıyor. Otobüsün içine girdi. Gürkan nereye gidiyorsun dedi. Samsun otobüsün içinde... Ee, nazım Japonya'ya gidiyorum dedim. Bir anda herkes panik oldu. Lan bu otobüs yanlış otobüse mi bindik diye herkes birbirine bakıyor. Otobüs Japonya'ya mı gidiyor diye. Çok iyiydi. Ee, AST'den başladık geçen. Bu sefer o, bu dünya evden, evden çıkacak. Yani, e, evden başlayacak. Süper, süper, süper. Babam da aynı şekilde. Sabahtan şey. mı <gülüyor> çıkmak mantıklılarım. Ben çok hakikaten biraz ayrıntı gibi gelecek sorular yani soracağım da. Sabahtan Cihaz Yaz olacağına göre. Evet. Senin çıkarsın. Seri senin çıkıp işte böyle akşam 6'ya kadar pedallayıp Çadırmadır alıyorsun yanına herhalde. Tabii tabii geçen Peki, turun. annesinin 40'si... babasını da kaldıracak şimdi sabahın 5.30'e çıkarken. Ha, evet yani ya, çünkü bir daha var, 7 var. sene görünmeyeceği için gidiyor bizimki mi falan ya, diye. Bizimkiler de çok rahat bu. Geçen İzmir'de antik kentler turuna katıldım bisikletle. Bu sefer bisikletin üzerinde araç takip cihazı vardı. Hı -hı. Ee, bir baktım kimsenin aradığı sorduğu yok beni. Merak eden de yok. Bizimkileri ben aradım. Ne o ya? Hoşunuza gitti herhalde. Ha takip ediyoruz internetten seni. Yaşıyorsun diyor. <gülüyor> o hareket ediyor. ediyor. Sinyal veriyor. Rahat. Huzurlu yani. Şey yapmış yani. Olayı kabullenmişler. Ama artık. günde söyleyecek bir şey olması lazım annenin. Yani Tacikistan'da. Nerede kim bilir? Ona bakacak. Mesela Tacikistan'da diyecek. Yani, o aynen, o aynen, aynen öyle, yani. Aynen. O yüzden o önemli. Peki bu rotayı ne kadar çalışıyorsun? Rotayı belirlemek için? Rotayı belirlemek için? Yani ya bir 3 ay sürdü. Yani, yani Japonya, önce, ya, Japonya'da durakları, durakları onları bir şey yapmak. Sonradan rotada şöyle değişiklikler oldu tabi de. Ee, Bisiklet nereye götürse, Japonya nerede? Doğuda. Kafana göre takılıyorsun. Sağa giriyorsun. Sola çıkıyorsun falan. Şimdi ne zaman başlayacağım bu Avrupa'dan başlayacak olan tura? Bu uh, dünya türü işte evet. Haz yani Haziran'ın sonu, Temmuz gibi başlamayı çok istiyorum. Şu anda kitabı bitirmeye, yani bitirmeye çalışıyorum. Az Hı. kaldı. İşte bir bisiklet gelecek Onun testini yapacağım. Ondan Hı. sonra da çıkarım. Ne, ne olacak duraklar? Hızlıca İlk bir... Evet. Yani, Avrupa'dan başlıyor. Ankara'dan? Nereden baş baş Ankara'dan. Çıkıyorum. Senin için Avrupa nereden başlıyor? Aşkı'dan bir yere mi gideceksin? Yok yok. Direkt Ankara, İzmir, İstanbul, <gülüyor> çık oradan. Edirne'den bir çıktık. Ondan sonra Avrupa'nın e, kuzeyine doğru çıkıyorum. E, Rot Rotan'ın ilk şey şöyle. Bulgaristan, ha. Romanya, Moskova, Beyaz Rusya. Ondan sonra yukarıya Sen doğru. Sen niye çık. yukarı saptın ki? Ne güzel Avrupa'ya dalıyordun. Balkanlardan yukarıya doğru. Oradan aşağıya geri ineceğim. Ee, Beyaz Rusya'ya kadar e, kontak kapalıyor zaten. Evet, yani oradan Aynı yukarıdan öyle. aşağı. Nereden giriyorsun o zaman? <gülüyor> Ondan sonra Danimarka, Finlandiya. Oraları da gezdikten sonra. Ha, bak nasıl biliyor musun? Sıcak zamanı denk getirmeye çalışıyor ki orada... Senin yerleri, Serin yerleri önceden yüzdüm, bir, bir halledeyim de. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar Aa. sürecek mesela senin e, Edirne sınırına ulaşma? Edirne 20 gün sürer. Gerçi uzatıyorsun yolu yani evet, doğrudan İstanbul'a gitmek yerine e, bir, bir Zaman sınırı şey. olmadığı için artık e, Avrupa. Finlandiya, Kul... Finlandiya'dan sonra? Sonra aşağılara doğru ineceğiz. Yukarıya çıktıktan sonra işte Hollanda, Almanya, tamam. e, İspanya o şekilde. Bir de kaç kilometre biniyorsun? 100 kilometre ile 130 kilometre arasında değişiyor. Ha, duruma göre diyorsun Aha, değişir diyorsun. De, yani o asfalt varsa çöle girdim, mi 20 kilometre yapıyorsun. Gobi çölünü geçtik işte geçen. Zorumuza gitmedi geçiştim. açıkçası o, yani oldu. de. E, evet. e, <gülüyor> geçen geçen sonra... Gobi çölünü geçmişler duydunuz mu? <gülüyor> o arada kaynamasın diye söylüyorum. Evet. Nasıl geçiliyor hakikaten? Yani biraz şey olmuyor mu? Sıkıntı olmuyor. Affedersin ürkmüyor musun yani? Ya zaten en ürkünç yer orasıydı. Yani 12 gün boyunca hareketin ve sesin olmadığı bir yerde pedallayınca... ...insan ben hayatımda hiçbir şeyden korkmamıştım bu kadar yani. E var mı gördün mü bir şey? Hiçbir şey yok. Kim gider ya Gobi Hırsız mı olacak o? Buradan biri geçer diye. Ezgin olur. Su. Matarayı çalarım mı diye. <gülüyor> Serap falan öyle bir şey. O hikaye ya. Öyle yok olmuyor. Şey 12 o günlük şey. su, su. ne kadar yanındı? 20 litre su vardı bisikletin üzerinde. Su bitti. Bir de arıtma cihazı var. Ee, işte Neyi arıtıyorsun? Çişini çişere. arıtıyorsun. Hı -hı. Ondan sonra onu da tatlı su. Bunları arıtma. anlattın mı annene? Anne tatlısı ben çişimi arıttım da ya. içtim dedin mi? Onları anlattık her şeyi. Her şeyi e. biliyorlar. Ee, o şekilde geçiyorsunuz. Yani 21-22 litreye yakın suyla ee, o çölde geçtim. Ama onu döndere döndere anladım. Evet döndere döndere <gülüyor> 2 <gülüyor> e, litre diyor 20 litre su vardı. 2 litre de oradan aldık. Komşuya gider 2 alırız diye bir hesap da yok. <gülüyor> Ondan sonra şimdi Avrupa'dan başlıyor diğer tur. Kuzey Afrika, Arap Yarımadası. Laka, aşağıya doğru inmiştin. Hollanda falan filan ha, dedin. Ondan oradan, sonra oradan işte, Afrika'ya mı geçiyorsun? Yani İspanya'ya kadar gelip oradan Kuzey Afrika'ya. İşte Kuzey Afrika. Fas, Tunus oralardan Arap Yarımadası'na kadar gidip. Sonrasında Güney Afrika'nın doğusu Madagaskar. Güney Afrika oradan gemi veya uçakla... Güney Amerika, Güney Amerika'nın tamamı hı hı. E, Orta Amerika, Amerika, Kanada, Alaska, Sibirya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Asya'nın tamamı 7 sene sürüyor 110 bin kilometre bu şeyde de 80 ülke var rota üzerinde. Kaç tane pasaport alacaksın yanına? Ee, şöyle bir şeye bir baktım. Ee, Sayfalara falan beş tane pasaport gidiyor bu süreçte. Ay be dile kolay. Beş pasaport. <gülüyor> Nasıl çok... onu hepsini, hepsini önceden Yok, mi alıyorsun? Önceden Nasıl? almıyorsun. İşte, i̇şte Dışişleri e, Bakanlığı dışiş... burada devreye giriyor galiba. Dışişleri Yok. Bakanlığı pasaporta pasaport yer kalmayınca <gülüyor> yeni pasaportu hazır edecekler e, diye be düşünüyorum. Beş kuruşta para almadan herhalde yapacaklar. Biz. Evet. Ne Eten güzel çok ya. Çok güzel olacak abi. Şimdi sen Avrupa'ya gittiğinde ilk... <gülüyor> Bulgaristan var. Bulgaristan. Ondan sonra Bulgaristan'dan nereye geçiyor? Romanya. Romanya. Romanya'ya geçerken işte orada Bulgaristan'da Türk elçiliği mi? Türkiye, her gittiğim ülkede elçiliklere uğruyorum. O Elçiliklerimiz başkentlerde misafirhanelerini açıyor. Hı hı. E, vize işlemlerini hallediyorlar ve e, medyaya haber verip Türkiye'den dünya turuna çıkmış bir bisikletti burada deyip tüm medyayı e, elçiliğe çağırıyor. Bir basın bülteni veriyorum. Ondan sonra da işte ter ülkede bunu gerçekleştirip 21. yüzyıl gezgin unvanını 7 sene 8 sene sonunda bu Alin Stereo'nun filminden alıyorsunuz. Ne zaman al ee. onun bir şeyi mi var kriteri mi var? Ya şöyle bir şey var işte bir şekilde okullarda sunum vermeniz gerekiyor. Hı hı. Filminizin olması gerekiyor kitaplarınızın olması gerekiyor programına ee, çıkman gerekiyor. Böyle bir kriterleri yok, kim öyle, öyle bir şey yok yani. Ha. 21. yüze bu böylelikle tanınıyorsunuz bayağı hmm. ve belli bir ünvan alıyorsunuz. Şu anda bu Amerikalı'nın elinde. Peki sana <gülüyor> mı geçince tek kişiye mi veriyorlar bunu? Aynı Amerikalı da sen yani sende de olamıyor mu? I ben, yani ondan alıyorsun işte şöyle bir olay ha, var ee, kilometre fazla ülke kavuklu. sayısı fazla ha, bir de e, bu şeyde turda Guinness Rekorlar kitabına girilecek bir olay var e, benim turumda daha önce şöyle bir şey şimdi çöl geçtiğim ve tırmanış gerçekleştirdiğim için 5 e, kıtanın en büyük 5 çölünü bisikletle geçeceğim gene 5 kıtanın en büyük 5 e, araç geçiş noktasını bu noktalar daha önce bisikletliler tarafından geçilmiş fakat hepsini bir anda geçen dünyada tek bir bisikletli yok. Böylelikle dönem dönem başka başka şeyler gezginler yapmış ama bunun hepsini tek başına yapan e, ilk işte sen şimdi bitikledin zaten oraya bitikledik oh, şimdi... dünyanın en büyük işte Sahra Çölü var, Victoria Çölü var, Colorado Çölü var ya kurban olur mu o büyük sahra'da aman kola... hiç oraları çok canım sıkıldı ya. Orada sağdan ya. sağdan gideceksen hiç şey yapmıyor. içindeki sanki, sanki. anne konuşuyor şu anda. Hayır, Gülkan... Ben de şey diyecek zannettim. Beş çöl falan değil de bir ilk geldi. Bir anne ahı almadan gezgin olan ilk. <gülüyor> Peki şimdi Japonya'ya gideceğin belliydi. Geçen e, evet. seyahatine dönecek olursak. Böyle bir şey götürdün mü Japonya'ya? Japonya Barış <gülüyor> noktasında şunu <gülüyor> patlatırım şöyle, abi şöyle falan. bir şey oldu. Giresun'dan geçerken ya bizim hakikaten Karadeniz'de enteresan e, Giresun o bir köy e, şey dedi, e, belediye başkanı hı hı. Gürkan dedi. Bizim köyün 3 tane Japonya'ya göçtü dedi. Nasıl ya dedim. Kapatmışlar köyü. Muhtarıyla falan. Bütün köylü şeye göçmüş. Japonya'ya bir bölgeye. O güzel. Ondan sonra kardeş şehrimiz var orada dedi. Bana 5-6 şişe kavanozda şey verdiler. Fındık ezmesi. Al bunları oraya götür diye. Özlemiştir bizimkiler. Bizimkiler özlemiştir diye. Azerbaycan'a kadar ben hepsini yedim tabii. Selamlarını götürdüm bizim Karadeniz'den. Bisikletin arkasında Türkiye'nin bayrağı dalgalanıyordu o Türk bayrağı şu anda Japonya'da Kuşimato'da müzede sergileniyor çünkü bütün İpek yolunu Kuzey Asya'yı bisikletin arkasına dalgalanarak gezdiği için orada taktığım ikinci bayrak Kuşimato'dan sonra Tokyo'ya Tokyo Belediye Başkanı'nın odasında duruyor şu anda. Peki sen bunları düşünerek mi yapıyorsun Hayır, yoksa yolda abi, mı aklın? abi ben bunu giderim orada veririm yanıma iki bayrak daha alayım diyor hiç musun? Hiç bunları düşünmemiştim. O bayrakları hani yolda yıpranır kaybolur Şurada bir yet, şey olur aldım. diye almıştım. Kuşimato'ya vardığımda Belediye başkanı biz bu bayrağı istiyoruz dedim müzere sergileyeceğiz. Çok hoşuma gitti. Tabii ki dedim yani Türkiye'ye getirsek hangi müzere sergileyeceğiz? Belediye başkanıyla nasıl görüştünüz peki? Sen girdin Japonya'ya nasıl oldu? <gülüyor> orada zaten girdiğin anda Kuşimato'ya maaş bağlanıyor. <gülüyor> Japonya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya Japonya. <gülüyor> ya, orada tesadüf eteri Kuşimato'daki Atatürk heykelinin önünde... Fotoğraf tripod'u koydum fotoğraf çektiririm. Atatürk burada da var işte. Aa, hiç haberimiz yoktu Kuşumato'da. Kuşumato'da Atatürk'ün heykeli var. Zaten Japonlar, bir Japon çiftçi bana şey dedi bir sohbet sır sırasında yani Atatürk'ü biliyor musun dedi. Japonya'nın Shizuoka diye bir köyünde yani dünyanın öbür ucuna da gitsen Türk olduğunu gördüklerinde Atatürk'ü biliyor musun diyor adamlar. Çok hakikaten hani, e gurur onur duyuyorsunuz bu olaydan. Ona her ülkeye bir tane Atatürk lazım dedi. Bunu bir çiftçi söylüyor Japonya'da. Bayrağı aldılar, müzeye koydular. Sonra öbür bayrağı taktım. Tokyo'da elçiliğimiz Tokyo Belediye Başkanı ile görüştürdü beni. Hmm. O gürkan, o zaman da elçi söyledi gürkan dedi bisikletin arkasındaki bayrağı vermek ister misin? Oraya da veririm dedim yani tabii ki mutlu olurum. İki tane daha var değil mi? Aman aman başkanım bisikleti istemeyin de. Başka. <gülüyor> <gülüyor> bisikleti de. Ne kadar bak. Hemen benim daha birinci durakta biterdi bu, bu şey. Giresun'da daha biterdi güzel. ya benim. İğrenç yani... gezgin Oktay Devirci şehrimize giriyordu. <gülüyor> ama başkanım. <gülüyor> bir otobüs yok muydu? yorulacağız <gülüyor> Peki ha. çok güzel olmuş. Bu gezginlik kültür Avrupa muhtemelde bir şeyim Yani adamlar 1840'tan beri geziyorlar, geziyorlar bisikletle değil mi? bizde yok adamlar 1840'lardan beri e, dünyayı geziyorlar dünyayı hafif bir şeyle gezerim neyle gezelim diye bulmuş gibiler bisikleti aynen abi. öyle yani günaydın efendim Pardon. günaydın Melike öğretmen ben ne yapıyorsunuz hayır nasılsınız ne yapıyorsunuz ee, e Gürkan'la işte sohbet hoşbeş ediyoruz. dinliyorum beş dinliyorum Gürkan'ı da takip ediyorum çok tebrik ediyorum öncelikle yalnız bir şey soracağım onulmaz ya da öngörülemez bir rahatsızlığı olduğu zaman ne yapıyor Anne olarak konuşuyor şu anda. Evet Melike hocamız aynı zamanda. Melike Hanım sizin vardı değil mi çocuklarınız? İki tane mi vardı? Var var bir tane kızım var. Allah ya, bağışlasın. Anneciğim ben Japonya'ya gideceğim demesine ne kadar? Bak kaç yaşında şu anda kızınız? Valla ondan beklerim o gidebilir. Gitsin varsın yolu açık olsun. Evet, o zaman Mesela biraz sizler. içini rahatlatmak için Melike Hanım'a anlatmak lazım. Melike Hanım size gece konserine davetiyeler veriyoruz iki kişilik. <Gülüyor> Evet. Ee, kızı artık Japonya'ya mı gönderirsiniz bilmiyorum. Eşinizle beraber gider eğlenirsiniz. Ayrıntıları anlatacağız ilerleyen dakikalarda. Tamam tamam. tamam Tebrik çok ediyoruz. Görüşünü üzere ki hocam. Öpüyorum hepinizi. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi sağlık hakikaten önemli. Terli terli çünkü bütün o Çölün rüz akşamda Aa, serin. Belini beline, beline ser yedi. Be, diyorsun yani o terden sonra. Şöyle bir şey var. E, seçtiğim yolculuk boyunca seçtiğim kıyafetler hakikaten çok iyiydi. Terlediğim anda bir anda oteri e, kurtabilecek kıyafetler seçtim. Hiç hastalanmadın Hiç mı? Hiç hastalanmadım. 343, 343 günde, 3 gün, 3 gün boyunca bir kere, öksürük. Yok hiçbir şey bir olmadı. Bir gribal burnu okması. Yok, şey doğru söylüyorsun yok. aslında. Otur yolculuklarda olmadı. Çünkü... Daktay konumuna geçiyorsun vücut. Direnç inanılmaz bir şey. ya Japonya'ya gidiyorsun... ...çocuklara bir bakıyorsun herkes çıplak ayak geziyor. Hava eksi 10 derece. Bizim... ...çocuklara bakıyorum... Anneler lahana gibi giydiriyorlar. Çocuk hareket edemiyor. <gülüyor> Şöyle Japonya'ya gidiyorsun. Eksi 15'te çocuk çıplak geziyor. Çocukta bir direnç kazanmış. Bizde öyle bir şey yok. Ee, yolculuk boyunca hiç hastalanmadım. Zaten bisiklet hakikaten bir süre sonra onu düzenli olarak... ...günde 10 kilometre 15 kilometre bindiğinizde... ...vücuttaki bütün e, her şeyi tam dengeliyor. Ee, Toksim, toksin bir şey kalmadı. şey kalmadı yani. Çirkin bir şekilde beslenme durumu da yoktur. Yani beslenmeye de normal insandan daha fazla dikkat etmişsin. Ne kadar neyip içtin o kadar süre boyunca. Valla 3 kavanoz sını kesmesi Gobi, ben biliyorum. de mesela 20-22 litre su içtim de, ne yedin, diye. içtin? kiloda yemekti yani sabahları 250 gram yani her gün 250 gram yemek tüketmek zorundayım. Yani bir gıda tüketmek zorundayım. Çin zordu ya. Çin'de yani Aç kaldık diyorsun evet. yani ya, Aç kalmadım işte ne bulursam yemek zorunda kaldım ee, Çin biraz sıkıntılı onun dışında diğer yerlerde e, her şey yani yenilebiliyor Çin'de zor, zoraki böyle yiyorsun işte Peki bisikleti <gülüyor> ne, e, isteyen oldu mu hakikaten demin şakasını yaptığımız şey ya, bisik... ya da şu anda nerede bisikleti bisiklet bir, şeylerler... yani, abi, bisiklet, bir tür için istemişlerdir abi atayım Bisiklet böyle enteresan bir buluşma sonrasında e, Rahmi Koç'ta bir öğlen yemeği yedik Enteresan buluşmanın ayrıntılarını sormayalım Nasıl ama. kalite adam değil mi? Telefonu yani, var mı sende? Benim çünkü ona danışmam gereken bir iki şey <gülüyor> Adam, var. Adam Gürkancığım dedi sen dünyayı gezmişsin bisiklette gel otur bir anlat bakalım nasıl geçti falan diye. O da geziyor değil mi ya da ge Tekneyle geziyor kendisi de. Tekneyle Tekne geziyordu nasıl geziyor? Tekne gidiyor bilmem nereye atlıyor uçakla iki tur oradan üç gün hadi bana müsaade hadi eve aynen, döndüm aynen. geldim kaldığımız aynen. yerden devam et. Bence edeceğiz. geziyor. Ege sen ne diyorsun? Hı? Bence de geziyor. Bence de geziyor canım. Bence yol falan gezmiş. Uçakla ya falan dedi. Bence de en güzel gezme o. Bence de en büyük gezi. Bir kere RAHİM KOÇ'u Seviyesinde en suçluya koyan insan benim. Günaydın efendim. Good morning, good morning. Uhu. Nefes veriyor. Kapat ya. Bebek ağlamış. <gülüyor> Birisi var. Bebek ağlamış. Biraz beklettik de galiba. Aa, ondan Umudu mu kesti? Umudu mu kesti? Alo, merhaba. Merhaba. olabilir. Yurt içinden veya yurt dışındansa da bir cevap verin. Rahmi Bey. <gülüyor> Rahmi Bey. Rahmi Bey arıyor. Yok, maalesef. Değil. Nasıl oldu Rahmi Koç'la buluşmanız? Dur ya sakın bölmeyin bu konuşmayı. niye hemen baştan onar? Yok Japonya'da öyleydi. Ya, Rahmi Bey'le konuşmayı anlattın. Biraz Rahmi Koç'u anlatsayın. Ee, hani Sürpriz oldu benim için de. Ee, bir şekilde işte davet geldi Koç Müzesi'nden. Ondan sonra e, müzeye gittik. İşte öğlen yemeğinde e, Gürkan'cığım dedi. Biz bu bisikleti müzeye alıyoruz dedi. Al, Sen öyle. oraya da bisikletle gittin tabii. Ee, yok oraya bisikletle gitmemiştim oha. <gülüyor> alıyoruz derken de alıyoruz derken. Yani, yani ne <gülüyor> kadar <gülüyor> alıyorsun? <gülüyor> ne kadar alıyorsunuz? <gülüyor> Onu diyemedim yani o sıra. Onun mutluluğu için dedik. dedik ya, müzeye Hesabı şey... da gömmüş Gürkan. <gülüyor> Hazır mutluluk <gülüyor> için deyken. benim üstümde bozuk gömüyor. Bizim müze de biraz Arkadaş yardımcı olun demiş. <gülüyor> bisiklet de müzede duruyor şu anda. Ha, koç, şey, koç, yani, müzesinde, koç müzesinde. E, İpek yolunu geçen bisiklet olarak orada sergiler. Ne kadar da duruyor? Ne kadar daha duracak? Ee, Baya uzun <gülüyor> bir süre duracak gibi orada öyle. Yapma ya. Ne <gülüyor> kadar <gülüyor> aldım? <gülüyor> Kaç para aldın? Bu öyle çıkıyorsun <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> Modern sabahlar Modern sabahlar Avrupa'da çok normal Avrupa'da çok normal Radyo Tüleşsiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Modern Sabahlar'da bugün Avrupa'da çok normal bölümümüzde Gürkan Genç'i ağırlıyoruz. Kendisi dünya turuna Avrupa'dan başlamaya hazırlanıyor. Biz mutfakta konuşurken en çok dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi de Avrupa'da bu gezgin kültürüne uygun bir altyapı var galiba değil mi? Sen yani mesela e, Tacikistan'da falan yaşadıklarından e, farklı şeyler yaşayacaksın. Avrupa'nın tamamında bisiklet yolu var. Hı hı. Yani, bizim sınırı terk ettikten sonra Bulgaristan'da başlıyor İspanya'ya kadar bisiklet yolu var. Orada evet. yani yavaş yani, sağa geçeceksin. E, Sağda mı bisiklet yolları Yollardan mı? da ayırmışlar. Yollardan yolları ayrı. Yollar ha, çok yerde hani yollardan Öyle bir beyaz şeritle burası bisiklet yok, falan değil. Yok, yok. Yandan yandan sen devam ediyorsun. Yandan edin. yandan gidiyorsun yani ayrı bir yolda güvenli gayet iyi. Ama hani herkes bizde Avrupa'ya gittiği için o Avrupa kültüründen bahsediyorsunuz ama Çin'e bir gidiyorsunuz ee, Çin'de ülkenin tamamı bisiklete biniyor. Eee Yanlış yola mı girdim acaba diye şöyle bir durdum üç şeritlik bir yol sonra geri çıktım kocaman bir tabela yapmışlar bisiklet otobanı var Çinde 1470 kilometre kesintisiz bir bisiklet yolunda gittim yani bu İzmir Ağrı Arası gibi bir şey yani bisiklet yolunda gidiyorsun ülke büyük olunca tabi imkan rahat oluyor rahat <gülüyor> oluyor yani. Günaydın efendim Merhaba Günaydın kimle görüşüyoruz Ferhat Efendi iyi yayınlar dilerim. teşekkür ederiz Gerçekten. buyurun buyurun hemen sorunuzu alalım Alo? Alo Alo, hemen sorunuzu alalım. Ee, sorumdan ziyade şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Tabii ki ardından açarın da sorumu getireceğim. Ee, şimdi ben de bundan bir yirmi sekiz önce Türkiye'de hani Türkiye gezdim ama deniz tamamen e, hani bisiklet olmadan otosopla Ege, Akdeniz, Karadeniz, Marmara e, işte deniz kıyısı olan bütün her yeri otosopla gezdim. Hı hı. Benim en büyük karşılaştığım problemlerin başında e, şey kalıyordu. Hani nedir onun adı? Hani böyle karşılaştığım insan tiplemeleri, hani burası Türkiye, yani dünya coğrafyasında çok farklı tiplemeler muhakkak mevcuttur da. Şimdi komik olaylar da yaşıyor insanlar. Bu iletişim kurarken e, neye göre iletişim kuruyor ve hani insanlar sempatikliği, sempatiklik mi ya da başka bir şey yaklaşırken ne amaçla yaklaşıyorlar? Ben i̇şte Türkiye'den geldim, işte geziyorum hocam. Senefin iyi misin dediklerinde karşıdaki insan ya da insan gruplarının tepkisi ne oluyor? Bütün kapılara bütün kapılar açılıyor mu diyor yani? Ee, Nasıl bir görüntüler geliyorsunuz da insanlar böyle? Çünkü ben de dünya turuna bisikletle de değil de ben işte karayolu, hava yolu, deniz yoluyla şimdi, gitmeyi kesinlikle düşünüyorum yani Şöyle çünkü söyleyeyim ben gereken imrenilmesi gereken bir mevzu ha, bence. Adam çok yakışıklı oradan başlayayım. Ee, adam çok yakışıklı olduğu için tamam ben bunu vahşi bir cazibeyle hallediyor diye ben tahmin ediyorum. Bilmiyorum kendisi ne söyleyecek. Dinleyicilerimize de hatırlatalım. Gürkan Sabah. O zaman sabah... şöyle bir durum olmaz mı? Konuşmuş olduğu herkes kadın mı oluyor yani? Eğer... Yok yani... Yo, işte burada fahir, fahir var. Fahir var işte yani. Hayır. Yani şunu söyleyeyim insan güzel e, varlık gördüğü zaman yani bu bir e, hayvan da olabilir, bu bir insan da olabilir, bu bir erkek de olabilir. Bir insan bir sempati besliyor. Artı birle başlıyor adam çünkü. Bakalım Gürkan güzelliğini kullanıyor mu? Tabii gönül yani... güzelliği de cabas. Tabii e, onu Gürkan'dan öğrenelim. Peki teşekkür tamam, ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Size de gece konserine davetler veriyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. İyi eğlenceler. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Biz bayağı bir eğleniyoruz. Nasıl öyle. açıyorsun Hemen abi kafaları? Şimdi açıyorsun. şöyle ben Gürkan Otlu dedi bisiklete binip geldi. Şortlu, terli falan görünce Fahir de etkilendi. Hani evet. bacaklarda yani kastımaslı. Bacaklar kastımaslı yani. kalflar falan yarım kabın. Yani içine. herkese göre yakışıklı mıdır bilmiyorum da <gülüyor> Fahir çok beğendi. <gülüyor> bir ben beğendim bir de zaten o şeydeki programdaki öbür neydi adamın adı? <gülüyor> Güle aydın efendim. Ama çok soru var. Adam cevap veremedi daha sorusuna Uhu. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ee, merhabalar, beniz var mı? Hollanda'dan Ha hoş geldin. Hollanda'ya ne zaman varırsın Gürkan? Hollanda'ya Ağustos Eylül'de, Eylül Ekim gibi. Eylül gibi bir gece kahsi olur mu sizde? Ben de onun için aradım. Eylül'de ah. geldiği. Var. As <gülüyor> Oradayım. Aynı zamanda e, sizinle beraber <gülüyor> em Emir Bey de bize Twitter'dan ulaşmış. O da Gürkan'ı Amsterdam'da misafir etmekten memnun olurum demiş. Siz neredesiniz ben, Deniz Hanım? Rot Rotterdam'da kalıyorum. Tamam, abi, tamam Rotterdam, Rotterdam ee, Amsterdam bisiklet, tamam. Bisiklet yolu açısından da çok düzenli. Rotterdam'da belki en düzenli şeyi sonradan yapı olduğu için Hı -hı. E, yani bisiklet konusunda çok rahat edeceğini düşünüyorum. Amsterdam daha çok Yol kenarlarında çizgiyle ama Rotterdam tamamen bisiklet yoluyla Adam yok, neler görmüş 1430 kilometre 1700 kilometre komple Otobanını görmüş yani orada Şimdi bu tür ufak şeylerle onu tavlamaya çalışıyor Adam yakışıklı <gülüyor> diyorum başka bir şey demiyorum ben Tamam, tamam ben e, Hollanda'ya geldiğimde tamam. mutlaka e, Görüşeceğiz Buradan tamam. e, akrabalarınız tamam. falan var mı Deniz Hanım bir şey yok, getirsin da, yani yok. size Yok, ne başka... Gerçi yolda yiyor bu. Ona da emanet edemezler. <gülüyor> yiyecek, yiyecek değil de başka şey emanet edemezler. Onu da satar mı? Ne yapar bilmiyorum. <gülüyor> teşekkür Yo, ederim. Ben de, de bisiklete sebiniyorum Burada çok şey tamam, seviyorum. Se. Beraber de de bir de bir en azından evet, Hollanda'da bir süre işlik ederiz. Tamam Peki. oldu. Çok teşekkür, <gülüyor> çok teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Eylül'de teşekkür ederim. gelecek ama çocuğu, aa öyle gelecektiniz değil mi diye iki tane tostla geçiştirmeyin. Aç geliyor çünkü. Yok. Hayır. <gülüyor> Yaparız canım, önemli değil. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşürüz. Bilader, görüşmek iyi. üzere. İyi bir geceyi hallettin. 7 yıl mıydı? 7 yıldı. bir gecesi. Eee, 7 bir gecesi geçti kaldı. Bir falan desen. Yavaş yavaş. yavaş yaşa, ya. Ya. Biz de bir 5-6 program yap. Ben sana temiz bir yılını çıkartırız şurada. <gülüyor> Ama gitmeden önce Fahri'de 2 gece konaklaman lazım. Tamam. Ön şartımız Aa, o... o anladığın <gülüyor> kanalıyla işte. <gülüyor> Günaydın efendim. Onun da evi Çankaya'da. Günaydın. Günaydın. Aa, kızım arıyor. Ne haber kız? <gülüyor> soracak mısın abiye bir şeyler <gülüyor> tamam bana mı soracaksın bir şeyler <gülüyor> ne soracaksın söyle bakalım <gülüyor> peki seni abiyle beraber gönderelim mi bütün dünyayı dolaşmak <gülüyor> ister misin <Neymi? gülüyor> ne demek mi ya seni gönderiyoruz abiyle gidiyorsun <gülüyor> ney ne ne? <gülüyor> Hafif alkol veriyoruz bir ki gelişimine faydası olur diye sana çarp ufac kalkmamıyor bisikletle götüreyim mi seni Avrupa'ya? Tamam oldu ya. Sinirler iyice bir laçık olmuş. Aa, bak suratına değildi. Bir de vücudu çok hassas daha Yani hassas, hassas. hiç ha, ilaçlardan çok etkilenir. Ne et, şarap ver falan illa tekile ufak ufak o küçük bardakları seviyor. Evet. Ha, oradan. Ha, bir içiyoruz evet. ondan sonra bütün gün yıl... Sabah niye bu, şey bu, yapıyorsun? Sen yok sabah... de yok. yok. Sabah nereden çıktı? Öyle işte alıştı. Güne kafa mı böyle? Ben toparlayamıyorum başka diye. Tabii şey canım, ya ger ya ger chat diyormuş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burçin Beyimdir Burçin Bey hoş geldiniz seyinimize. Hoş bulduk. Var mı sizde de bisikletçilik gezgincilik? Yok, bisikletçilik yok da. E, evet var sadece. Ne var? Evet evet. Evet var evet. Sizin bilenim istiyoruz ama bir türlü yapamıyoruz onu. Başlıktan herhalde. Peki sorunuz var mı Gürkan Bey'in? Ne zaman bitiracaksın bunu? İşte Haziran sonu diyor. Ne ya... Var, Haziran var, zaman? Haziran sonu. Siz ona göre mi ayarlıyorsunuz işleri? Evet ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba nasılsın? İyi dır Burçin sağ ol sen nasılsın? iyidir bende. Haziran sonu netleşti mi kardeş? Yani inşallah bize bu işlemleri sen de biliyorsun biraz daha hızlandırabilirsek birçok şey kitabı yazarsak e, haziran Hayır sonu. kıskanma hemen ya Kimine, ne niye o adamla konuşuyor ben kim bu adam bir dakika Burçin yani kim arkadaşı, bu arkadaşı herhalde. Arkadaşı Burçin Burçin. sağ Burçin sağolsun e, Türkiye'ye döndükten sonra bütün fotoğrafları e, 15 bin kare fotoğraf vardı bunların 60 tanesini seçip fotoğraf sergisini e, masal medyayla beraber hmm. e, çok güzel bir şekilde hazırlayıp 4-5 tane sergi açtık sayesinde. Hı. Çok yardımcı oldu. Dünya turunda da çekeceğim fotoğrafların hepsini Türkiye'ye göndereceğim. Onları da işte ben turdayken Türkiye'de sergileri Tamam bana anladım. da gönder. Yani, da ya, yani gönder yani. bana ben onları basarım. <gülüyor> Sen rahat ol ya. Sen ferah tut ya. Buradaki işlerin bende. Bırak Burçin'i. <gülüyor> Burçin çok teşekkür ediyoruz. Haldediriz, hoşçakalın. <gülüyor> çok teşekkürler. Diyor ben de diyorum hallederiz. Diyor. Neyse program bitiyor. Hı. Vereceği cevaplar olsun adamın da. Ben son bir soru aklıma geldi de bu dünya turunda Vazgeçme diye bir şey var ya yani vazgeçen yok, gezgin var mı hep yoksa bu gezginliği ha bir kere bu bir özelliği de bu inat sonuna kadar götürme şeyim. Gezginlik virüsü diye. bir kere bulaştı mı e, kanınıza bir daha durmuyorsunuz. Dünya hakikaten çok büyük bir yalan. E, yani bunu yapabileceğim tek yaş şu anda bu bulunduğum 30 yaşı 30'lu 30 yaşlar 7 sene sürecek ee, bir 50 yaşında dünya turuna çıkmaya kalksam gücüm yetmeyebilir niye rahmi abimiz <gülüyor> yani rahmi Rah Rah Rah abimiz yani de bizim abisi. Bu en başta Bisiklet söylediğimiz gibi bir yöntemi de başka yani şekilde başka devam eder motorla yaparsın ya rahat e, kilometre kilometre geziyorsunuz Hı -hı. bisikletinizin arkasında Orta Asya'yı gezerken bir Türk bayrağını dalgalandığını gören Çin'e gittim Uygur Kaşkara adam bağırıyor hop Polat Memati gel bir çay için. ne <gülüyor> <gülüyor> dedim Adamlar 70-80 milyon kişi kurtlar varisini seyrediyor içinde. Hani ee, Orta Asya şimdi bir ee, sordular. Yani yolda nasıl seyahat ediyorsunuz diye. Orta Asya'da hiçbir sorun yok ki. Türkiye'den bir çıkıyorsun Çin'e kadar gidiyorsun Türkçe. Başka hiçbir şey yok. O yabancılarla karşılaştım dedim ya yabancıların web sayfasında yazıyor. Orta Asya'da Türk'te gezmenin avantajları. Çünkü... Her gitti Özbekistan'da Özbekçe, hmm, Kazakça, hmm. Kırgızca hepsi Türkçe. Aynı değil. Yani aynı değil. Ülken. Türkiye'deki o bizim misafir çok hani hmm. e, biliniyor yabancılar tarafından. Orta Asya'da o misafir aynısını görüyoruz. Hasosu var. Evet. Yani aynısı var. Peki hiç. para abi parayı nereden buluyorsun? Parayı nereden buluyorum? İşte ilkinde e... para lazım değil mi? Gizgin. <gülüyor> tabii Pahalı. Bir şey. İlkinde dükkanı tamam. yedin. İlkinde dükkanı yedik. Atılım Üniversitesi'nde <gülüyor> destek vermişti e, projeye. Şimdi gene Atılım Üniversitesi dediğim gibi, daha önce de sponsorları saydım. Hmm. Ee, Onlar maddi, sponsor. maddi sponsorlar da var. Amerika'dan e, destek verenler de var projeye. Hmm. Hmm. Ee, daha yani rahmi da, abi, abi vermedin mi ya? Rahne abi bisikleti almakla yetindi sadece. Aa, hiç bu sefer şey demedin mi? Ya, ya nasıl yani? Rahmi Koç oluyor zannediyorsun? Abi yani. bir adam gezgin, öteki adam ticaret adamı yani. Ya, Öyle bir, bir, bir, bir, birbirine karıştırma. Ayrı. Yani, mesela benden i̇şte. de para istesem ben. Kişisel olarak veririm ama ticari olarak vermeyebilirim. Şey ederim. yapıyorum bu sunumlardan şimdi Türkiye'ye döndükten sonra okullarda sunumlar yapmaya başlaşıyor. Amaç hedef, kariyer, Türkçe, Türkiye, Atatürk. Böyle bir sunumum var bir saatlik. Yaklaşık 70 tane eğitim kurumunda bu sunumu gerçekleştirdim. Öğrencilerden, üniversitelerden herhangi bir şey taleptim olmuyor ama bazen özel şirketler çağırıyor. Motivasyon sunumu olsun diye. Oralardan da belli bir ücret alabiliyorum. Hı -hı. ...Facebook bile çağırdı ya. Gittiğin yerden para kazanmak yani şansı var mı? Facebook çağırmış ya. İllanda'dan, Facebook'tan Bir milyar geldi. dolar diye almak istedikleri ya. bir şey olsaydı ya ne güzel olur. Yani bir şey konuşmadık ama böyle bir güzel bir davet geldi. İrlanda'ya da gideceksin o zaman. E Tabii yol üstünde ya, bu davetten sonra gideriz ya. Yani. Zaten gider. Peki kadın yani. gezgin var mı dünyada? Dünyada kadın gezgin 21. yüzyıla bu dönem. yani Yani... E... Sıkıntı var ya yani var da çoğunluk kadınlar için bu olay çok daha zor. Mesela Türkiye'de biliyorsunuz bir papya olayı vardı. Evet. Ee, papya olayından sonra onu da hiç unutmuyor yabancılar ya herkes biliyor. Web sayfalarında paylaşılıyor. Yolda ha. gezdiğim gezginler. Hı hı hı. Şey, ama dünyanın her tarafında kötü insan var. Ee, ben yani, Tacikistan'da işte Azerbaycan'da bir e, dayak yedim. İşte a, Tacikistan'da tutuklandık. Bıçakla peşimizde kovalandı falan bir sürü bir hikayesi var gene olayın. Ee, Nasıl? Insan... tutukla... Tutuklamak evet. için mi bıçak tokovada? yok Tacikistan'da soymak için askerler özellikle e, hani şey yaptı, bizi soymaya çalıştı. Çin'de de e, Urumçi bölgesinde işte Türkiye Türkiye'nin bayrağıyla gezince hmm. e, biliyorsunuz mavi onların Türk, hmm, hmm. Türkistanın bölgesinin bir yeri var hani eee millet mi? görünce ne ayaksın herkes böyle sarhoştular bir de ya bizim şimdi bütün ee, kötü şeyleri Çinli. kadar korkunç bir şeydi ama <gülüyor> sarhoş cinli şey, bütün <gülüyor> şey, bak, sarhoş kötü kötü kö kö kö kö kö <gülüyor> anlarını programı sonuna bırakmışsın şimdi hep akılda bunlar kalacak ya yani bu seyahatlerde şöyle bir şey var hani e, çık risk, yani. risk çok büyük evet. risk çok büyük ama risk almadıktan sonra gerçek hayatı da yaşayamıyorsunuz diye bir şey çıktı ortaya risk yoksa zaten <gülüyor> tur şirketiyle dolaşacaksın yani, yani evet e, yani. yani ve bir risk çıktı da tur liderine bağlıca. Hayır efendim bizim yani şimdi 3 yıldız zenildi otelde sıcak su yok falan diye. En büyük risk de o olarak. <gülüyor> Sonuçta keyifli bir olay. Kadın yok işte. Çok az gezgin var az tek mi? başına evet. gezen. Ee, Türkiye'ye mesela bir çok gezgin geliyor. İşte dünyayı gezerken Türkiye'ye gelmiş kolunu kırmışlar ondan sonra ne bileyim kafasını yermişler geçen sene Bilecik'te bir çiftin yani bu Türkiye'de de yaşanan olaylar bunlar bir tanesi çok ilginçti adamın babası vefat etmiş adamın babasının hayali dünyayı gezmekmiş hı hı. sonra adamı yakmış işte bu külünü bir kaba koymuş vatandaş çocuğu hı. bisikletin önüne de babasının külünü koymuş ondan sonra dünya turuna başlamış ona Mersin'e gelmiş <gülüyor> Mersin'de bisikleti çalmışlar külde gitmiş Kül, yani böyle enteresan e, hikayeler de var e, bizim ülkemizde de. <gülüyor> Babasının küllü artık nerede belli değil yani. Ne gene güzel yerde ya Mersin'de. <gülüyor> ya, belki de adam öyle dem. Benim yani. bütün dünya gezdim ya da Mersin'e. <gülüyor> <gülüyor> küllerimi savurun demiştir. Hiç belli olmaz. Türkiye ama dünya her kötü insanlar var. Var evet. Evet. Yani... Gürkan çok teşekkür ediyoruz. Bizim teşekkür ederim. Bizim programımızın bir özelliği var. Ee, sen yokken o iki yılda da hiç değişmedi. Ee, saat 10'da bitiriyoruz programı. Ee, bugün biraz açtık ee, senin için. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkürler. Tekrar geçiyoruz teşekkür seni. Hatta sen. e, teknolojinin bu kadar kolaylaştığı zamanlarda canlı bağlantı zorlar zamanı denk getirmek, senin e, performansını falan filan ayarlamak zor olur ama sesini kaydedip gönderdiğin an da ...biz burada serin yolculuğunu paylaşırız. annenden de, de bağlanabiliriz. Hiç sıkıntı olacağını... ...annenden de. de bir hayır duası alırız. <gülüyor> ya bunun sesini duydum modern sabahlar sayesinde diye. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler hepimize. Umarız güzel başlamıştır haftanız. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında... ...modern sabahlarda... ...buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın! İşler, sıkıntı... ...dersler, stres... ...ofis yaşantısı... ...hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken... ...tek bir plan var. Oda çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te radyo otude.